Oh yeah. A Merhabalar, bugün 14 Ağustos Cuma, yıl 2020, ay 8, gün 227, hızır 101. 1441, Hicri Zihice 24, 1436, Rumi Ağustos 1. Fırtına. Günün tarihi. 110 yıl önce bugün, 14 Ağustos 1910'da ilk Türk kadın astronom Profesör Doktor Nusret Gökdoğan İstanbul'da dünyaya geldi. Ülkemizi... Uluslararası Astronomi Birliği'ne üye yapan Göktuğan, Ankara ve Ege Üniversiteleri Astronomi bölümlerinin kuruluşlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. We needed that. This is our second gig. This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless. <laughs> to feature Neil Young now on organ on a, on a song that Neil wrote it's called The Sea of Madness Each time I think of you, mine falls apart. Herkese merhaba Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com.tr haftanın son açık gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay, Canton Bil bu hafta bana eşlik ediyor, haftaya da devam edecek. Teknik ekipte Feryal Kabil var ve Andrei Gritzko da bize destek veriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet açılış şarkımız Crosby, Stills, Nash Young grubundan Sea of Madness şarkısıydı. Bir konser e, kaydı dinlediniz, Woodstock konserinden 1969 meşhur Woodstock konserine katılan grup burada Sea of Madness e, şarkısını söylemişti. Neden çaldık? Çünkü David Crosby, 1941 yılında bugün dünyaya gelmiş Amerikalı gitarist, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı. Bu grubun da önemli bir üyesi ve kurucusu. Şarkının sözlerinde seni çılgınlığın denizine nasıl götürebilirim diye soruyor. Seni çok seviyorum ve bu bana üzgünlük getirecek seni daha önce bu gözlerin ardında arasında hiç görmemiştim şimdi inanmıyorum şimdi inanmıyorum ya kabul edeceğim ya da bırakıp gideceğim diye devam eden bir aşk şarkısı olduğunu söyleyebiliriz ve tarihte bugüne geçebiliriz. Evet tarih bugüne geçmeden önce ufak bir ekleme yaparak başlayayım ben senin giriş kısmında verdiğim bilgilere. Önümüzdeki hafta açık kastiye destek vermeye devam edeceğim ama bu aklınıza farklı şeyler getirmesin. Ömer Madra ve Meral sesi gayet iyi geliyordu dün. Biraz daha dinlenmeleri için hem de benim açık kastiye olan özlemimi gidermeye devam edebilmem için böyle bir e, karar aldık hep beraber. E, ama e, ortada büyük bir sorun yok. E, benim biraz özlemim Ömer Madra'nın da biraz daha sesini yerine oturup dinlenmesiyle alakalı olan bir durumdan Türü haftaya tekrardan devam edeceğiz yayınlarımıza. Ee, hemen başlıyorum o zaman. 1944 yılında bugün neler olduğunu söyleyerek. İtalya'da faşizme karşı partizan direnişin önemli kadın devrimcilerinden birisi. Irma Bandiera'nın yani Mimma lakaplı Irma Bandiera'nın Naziler tarafından öldürülmesinin yıldönümü aslında bugün. Yakalandıktan sonra bir hafta boyunca evinde işkenceden geçirilmiş ve kör edilmiş Bandeira. Ardından cesedi aile, e, ailesinin evinin önüne atılmış. Bugün Bologna'da o sokak Bandiera'nın Adını taşıyor ve aynı zamanda Bandera'nın e, birçok isimliyle beraber alınan şarkılar da durumda. 1945 yılında bugün ise Japonya'nın müttefiklere kayıtsız şartsız teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona ermiş. 1953 yılında bugün Stalin'in ölümünden birkaç ay sonra Sovyetler Birliği ilk hidrojen bombası denemesini gerçekleştirmiş. Zaten bir yıl önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği ee, ve ardından Sovyetler Birliği'nin de onu takip ederek ürettiği hidrojen bombası Hiroshima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombasından 700 kat daha güçlüymüş. 700 kat. 1986 yılında ise Edip Servet Demirci, Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani SHP genel merkezinde Kürtçe konuşulduğu iddiasıyla ilgili olarak gözaltına alınmış. Kürtçe konuşmuşlar parti merkezinde kendi aralarında böyle bir gözaltı gerçekleşmiş. 34 evet. yıl önce. <gülüyor> evet. Tarihte bugüne bu şekilde son verdikten sonra her zamanki gibi Osman Kavala röportajlarıyla devam ediyoruz. Gazeteci Mehveş Emin'in Osman Kavala ile nasıl tanıştım röportajlarında bugün Banu Brederman anlatacak. Banu Brederman akademisyen, film yönetmeni ve araştırmacı yazar. Yıllardır Almanya'da yaşıyor çünkü darbe döneminde 80 darbesinde Almanya'ya gitti ama Osman Kavala ile tanışıklıkları ta birikim dergisi zamanından başlıyor. Sizin tabi Osman Kavala ile dostunuz hem çok eskiye dayanıyor hem birlikte yaptığınız İstanbul Berlin arasında müthiş işler var. Bunlardan bir iki tanesini belki bize aktarmak istersiniz. Buyurun. Evet, Osman'ı sayıdan 40 yıldan fazladır tanıyorum. Hep aynı <gülüyor> iddialerle çok şey paylaştık. Ee, ben şey yapmak istemiştim, Erol Güney'in yaşam öyküsünü belgeselleştirmek istemiştim. Kendisi çevirmen ve e, gazeteciydi. Osman beni büyük bir destek verdi. Onun sayesinde bu filmi yapabildim, belgeseli. Ondan sonra işitten kaçan Ezidiler... Türkiye'ye geldi. Ben aynı zamanda etnolog olduğumdan onlarla çok ilgiliydim. Yardıma gittim. Osman'ın yardımı sayesinde çok etkin bir destek verdim. E, aslında bunu Osman'la beraber yaptık. Ondan sonra işte e, Diyarbakır'da falan birçok e, travma e, çocukların travmaları için e, projeler de yaptık. Nasıl projeler Bana bir, bir tanesine yani bahsetmek istersin? çerçevesindeydi. Travma görmüş çocuklara workshoplar, atölyeler yapıldı Anadolu kültürüyle beraber. Bu sıralarda Diyarbakır'da da bulunduk, Ezidi kampında Osman'la beraber. Ayrıca da tabii her zaman görüşüyorduk. Osman, ama Almanya'da da çok projeler desteklediği için sık sık buraya gidip geliyordum. O zaman onunla sık sık görüşme imkanı buluyordum. İşte... Sohbet ediyorduk. Yeni projeler planlıyorduk. Ben yeni belgeseller planlıyordum. Osman'la paylaşıyorduk. E, Düsseldorf'tayken bir şey anlatmak istiyorum. Bir kere Osman'la yine o, e, tabii orada bir... E, dev, yani mültecilere yardım projeleri de vardı Osman'ın çok fazla. Onun için sık sık geliyordu oradaki bakanlıklarla görüşüyor. Tabii sanatçıları da destekliyordu. Bir gün beraber yine işi bittikten sonra e, ikimizin de işimiz bitince bir kahve içmeye gittik. Kahveden çıktık. Artık Osman'ın ayrılma zamanı gelmişti. Ben bir taksi çağırdım. Tam Osman taksiye binecek. Sonradan Suriyeli göçmen olduğunu tahmin ettiğimiz bir aile geçiyordu oradan. 3-4 yaşlarındaki çocukları birden Osman'ı gördü arabaya binerken. Koştu, elini tuttu. Ayrılmak istemedi Osman'dan. Hep Osman'ın o şefkatli sesi kulağımda. O dedi, tatlı çocuk, de İstanbul'a mı gelmek istiyorsun? Hadi, ay, ortak bir dilimiz yoktu ama, işte Osman o kadar sevgi dolu bir insan ki, çocuk bir türlü ayrılmıyor. Zor bela, babası aldığı mahçup da biraz götürdü. Hep o sesi Osman'ın ku, e, kulaklarımda. İşte ben de Osman'ın tutuklandığı gün emekli oldum. Sevinçli bir gün olmadı benim için maalesef. Çünkü hep şey hayal ediyordum. E, i̇şte ben emekli de olunca Osman ve sevgili Ayşe'yle Ayşe daha sık görüşeceğiz. Beraber yeni projeler yapacağız. Biliyorsunuz Osman çok sabırlı, iyilik dolu birisi. Yani derviş diyebileceğim arkadaşımın başına bu nasıl geldi bilemiyorum. Dört gözle yolunu bekliyorum ki çıkacak yine bunlara devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet bağlı Brederman'ı dinlediniz. Dört gözle yolunu gözlüyorum diyor Osman Kavala için. Ee, buradan iklim haberlerine, iklim ve çevre e, haberlerine geçebiliriz. Böyle başlayalım güne. Yeşil Gazete'de karar rapor yayınlandı diye bir e, haber var. 2019'da hava kirliliği en çok İstanbul, İzmir ve Manisalıları öldürmüş. Kara rapor 2020, hava kirliliği ve sağlık etkileri çalışması yayınlandı deniyor Yeşil Gazete'de. Rapor Türkiye'nin 4 yıllık hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can kayıpları verilerine Odaklanıyor. Buna göre Türkiye'deki 51 ilin %98'inde Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinin üzerinde e, çıkılmış hava kirliliği konusunda. E, geri kalan 30 ilde ise e, herhangi bir veri toplanamamış. Çünkü e, hükümetin ya da işte devlet kurumlarının yeteri kadar veri toplamadığı e, söyleniyor. PM10 e, hava kalitesini ölçen, e, PM10 denilen e, partikülen e, dair yeterli veri yokmuş. Buralarda da bu 30 ilde 18 milyon kişinin yaşadığını da e, söylüyorlar. Evet, Kararapor karar içerisinde son 4 yıl boyunca düzenli olarak yüksek derecede kirli hava soluyan illerde sıralanmış. Iğdır, Düzce, Manisa, Bursa, Kahramanmaraş ve Afyon'da hava kirliliği sorunu çözülemeyen kronik bir sorun haline geldiği gözlemleniyormuş. 2017 yılından beri her yıl hava kirliliği trafik kazalarının altı katından fazla ölüme sebep oluyor deniyor. İstanbul 2017 yılından beri hava kirliliğine bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu il imiş. Evet. Yani platformun yaptığı açıklamada Türkiye'de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerine indirilseydi 2019 yılında tüm ölümlerin %7.9'u hiç de az bir rakam değil bu. Evet. 31.476 kişinin hayatına tekabül ediyor. Bu %7.9'luk istatistike oran. Ve 2018 yılında tüm ölümlerin %12.3'ü, bu da 45.398 ölümüne tekabül ediyor. Önlenebilir de değerlendirilmesi yapılmış. Böyle bir durum söz konusu. Evet bu rapor temiz hava hakkı platformu tarafından bu arada ee, hazırlanmış. 16 sivil toplum kuruluşun bir araya gelmesiyle 2015 yılında çalışmalarına başladı deniyor. Platform için Yeşil Gazete'den e, raporun tamamına da e, onun linki de var. Ayrıca diğer özeti de ulaşabilirsiniz diyelim. Amazonlardan. Ee, çok mesela. ufak bir ekleme yapayım. Tabii. Çok ufak bir ekleme yapayım. Yani sadece ölümlerden ibaret değil bu durum. Yani raporda da e, hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarıyla alakalı çeşitli e, bilim insanlarından görüş almışlar. Doçan Doçan Doktor Semi Ayta şöyle diyor. Hava kirliliğinin genlerimiz üzerindeki etkisi yaşamın tüm dönemlerinde eşit değildir. Gebelik öncesi, anne karnındaki dönem, erken çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde partikül maddenin etkilerine yatkınlık artıyormuş. Yani anne karnındaki plasentaya bile bu hava kirliliğinin tekabül ettiği ardından çocukların zeka gelişiminden yaşlı insanların yaşlanmasıyla beraber ölümlerin çok daha farklı fazla artmasına e, dair raporlara kadar birçok yere sirayet ediyor bu hava kirliliği Yani doğumdan hatta doğum öncesinden ölümün hemen öncesine kadar hayatın bütün alanlarını etkiliyor. Bu rapor sadece insanlar için, dünya üzerindeki diğer canlılar aynı toprakları paylaştığımız diğer canlılarla alakalı bir e, veri de çok geniş bir kapsamda olarak ele alınmamış. Geçtiğimiz aylarda da hava kirliliğine sebep olan partiküllerle COVID-19'un yaygınlaşması arasındaki ilişkiler üzerine çok sayıda bilimsel araştırma yayınlanmıştı. Yani doğrudan evet virüsün şeylere tutunabildiği bu partiküllere tutunabildiği ortaya konsa da buradan enfekte olunduğuna dair hani henüz böyle bir kanıt olmamakla birlikte hava kirliliği zaten ciğerlere özellikle zarar verdiği için... Kovit'in etkisini de e, hava kiliğinde olduğu yerlerde daha güçlü e, etkide bulunduğunu evet. e, söylüyorlardı. Bizde de biliyorsunuz 30 e, büyük şehir artı 1 diye Zonguldak en fazla e, işte akciğer kanseri vesaire göğüs hastalıklarının bulunduğu il termik santral ve kömür madeninden dolayı evet. e, burayı böyle bir ilişki vardı. Türkiye'de olan üst önlemler hep Zonguldak'ta da alınır. Şimdi bu sefer Brezilya'ya e, geçebiliriz. E, Amazonlardan, Amazonlardaki yangınlardan bir haber var. Temmuz ayı için de zaten rekor artışlardan söz edilmişti. Bir önceki Temmuz ayına göre %28 daha fazla yangın var haberini geçtiğimiz haftalarda size duyurmuştuk. Şimdi Ağustos'un ilk 10 gününde bir kez daha rekor yangınlar haberi var. Geçtiğimiz yılın ilk 10, 10 gününe kıyasla %17 artış yaşanmış Amazonlardaki yangınlarda üstelik bu 10 gün içerisinde toplam 10136 yangın çıkmış. Hepsiğimiz evet. ay biz bunu Temmuz ayı için 6000 küsürdü ve bahsettiğimiz %28 artışla birlikte 6000 küsur yangındı. Şimdi 10 günde 10000 yangın var. Ağustos e, tabii en fazla yangın görülen ay. Yangın sezonunda yani sürekli Amazonlar yanıyor ama bu yanmayla beraber kendini yenilediği süreç içinde bir vakit geçiyor. Fakat yangınların artması ve bölgelerin daha fazla alana yayılmasıyla beraber bu oran bu bilimsel raporlarda olduğu gibi net bir şekilde görülebiliyor. Ve bunun ee, sebebi olarak da gösterilen yer hükümetin doğrudan bu konuyla alakalı ilgisizliği olduğu belirtiliyor. Bolsonaro zaten açıkça Amazon yangınlarıyla ilgili haberlerin yalan haber olduğunu söyledi. Burada Guardian'dan okuyoruz şu anda bu haberi. O da hatırlatmış. Salı günü yapmış bu açıklamayı. Tabii ki bunlar yalan demiş. Geçtiğimiz yıldan ee, ...hatırlatmalarda bulunuyorlar. Bolsonaro'nun açıklamaları. Sen de hatırlarsın Can. Aslında biz de e, o zaman tabii Covid evet. olmadığı için sokaklara iniyorduk. Yani küresel eylemler vardı Amazon yangınlarıyla ilgili. Ki henüz Avustralya'daki dev yangın yoktu biz bu eylemleri yaparken. Ee, Amazonlar için sokaklardaydık. Bu arada hatırlatalım. Sanırım 29, 28 Ağustos'ta yine dünyanın her yerinde Amazonlar için e, sokağa inilecek. Dayanışma eylemleri yapılacak. yapılacak. Evet. ...Türkiye'de de Brezilya Konsolosluğu'nun önüne çağrı yapılıyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Herhalde FFF duyuracak diye tahmin ediyorum. Geçen Atlas çünkü söylemişti bunu. Atlas Sarrafoğlu'nun sosyal medya hesabında yazıyordur. Oradan da bakabilirsiniz. Guardian şunu hatırlatıyor. Geçen yıl Bolsonaro suçluları açıklamıştı. Hatırlıyor musun kimliği suçlu? Ya Orman yangınlarında. Evet şey dur hatırlayacağım hatırlayacağım. <gülüyor> hatırlayacağım bir dakika dur komple teorisyenleri yok Marxistler yani, yanlış Leonardo DiCaprio ne? Leonardo DiCaprio mu? <gülüyor> evet Leonardo DiCaprio'yu açıkça suçlamıştı <gülüyor> Leonardo DiCaprio'nun fonladığı şirketlerin ki bunlar e, özür dilerim sivil toplum örgütlerinin Brezilya gelip bu yangınları çıkardıklarını ve Brezilya'nın durumu kötü Brezilya'yı kötü göstermeye çalıştıklarını açıkça söylemişti. Gartin bunu hatırlatmış. Sorumlular bu şekilde bulunmuş diyor ve yüzde 28 artışı tekrar hatırlatmış bu yıl gerçekleşen. Bir yandan da ilginç bir bilgi vermiş. Gerçekleşen bu 10 gün içerisinde gerçekleşen yangınların yüzde 80 yüzde Amazon'daki e, büyükbaş hayvan e, yetiştirici ya da sanayisiyle ilgili bu sanayinin bulunduğu yerlerde çıkmış. Bu bir tesadüf olabilir mi? E, diyorlar. Çünkü özellikle hayvan evet. yemi üretimi için ormanları yakıp e, işte soya ekimi ya da diğer e, işte ekimler için kullanılıyor. Evet. Ama Başka şey böyle. açısından da yani hakkımı ver. Bundan yaklaşık 2 sene önce e, Bolsan Ağrı'nın danışmanı küresel iklim değişikliğinin, iklim krizinin aslında kültürel marxistler tarafından uydurulmuş bir komple teorisi olduğunu söylüyordu. Doğrudur, evet. <gülüyor> Sürekli bir kültürel yani. marxizm şeyi var aşırı sağda gerçekten. Bolsonaro'nun da Bolsonaro danışmanı bunu söylüyorsa kendisi de yani aynı görüşte olabileceğini kendisi düşünerek marxistler gibi bir <gülüyor> Evet. <gülüyor> e, yangınlardan sonra bir de baskınlar var, su baskınları e, var. Evet. Güney Sudan'dan bir haber gördük, flood liste yer alıyordu. Binlerce kişi evinden ve yaşadığı yerden olmuş. White Nile, beyaz Nil bir taşmış, aşırı yağmurlar sebebiyle ve 200 bin kişinin bulunduğu yeri terk etmek zorunda kaldığı yer alıyor flood haberde haberde. Hem tarlaları da basmış, çok sayıda büyükbaş hayvan da hayatını kaybetmiş, insanlar geçim kaynaklarını kaybetmişler. Sadece burada nehrin batısındaki olan bir bölgede 30 bin kişinin etkilendiğinden söz ediyor ama toplamda 200 bin kişi bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalmış. Evet. Bu da çok özür diliyorum yani gıda sorununa yol açıyor. Gıda sorunu da kabileler arası çatışmaya yani bizim hayvanlarımızı neden siz aldığınız gibi çatışmalar yol açıyor. Ardından huzursuzluk sonra da Suriye örneğinde gördüğümüz gibi iç savaşa kadar varabiliyor ki bu konuyla alakalı da bir haber var. İki gün öncenin haberi Güney Sudan'ın Tonj vilayetinde askerlerle siviller arasında yaşanan şiddet olaylarında en az 118 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyor ki benim şimdi gözlerim yerinden çıkmış durumda. 118 kişi hayatını kaybetmiş. Tonj vilayet icra direktörü. Bari var, Güney Sudan'dan bahsediyoruz. Tekrardan hatırlatayım. Biraz önce sel haberini verdiğimiz. Bir açıklama yapmış. Cumartesi günü bir askeri bir genci başındaki kırmızı şal çıkarması istemesi ve genci reddetmesi üzerine askerlerle halk arasındaki silahlı çatışmanın başladığını söylemiş. 34 evet. asker, 84 sivil hayatını kaybetmiş. Ve devam ediyormuş gerginlikte. Ger Öyle gerçekten yani. bu, bu manşeti e, attıklarını hatırlıyorum. Kırmızı şal e, çatışması diye e, gazete duvarda ve diğer e, yerlerde manşet vardı. İlginç, 118 evet. ha kişinin hayatına mal olmuş bu gerginlik. Yani çok da fazla haber olmuyor, çok da fazla gündeme de gelmiyor ama 118 kişi ölmüş evet, bir çatışmada, tabii. Güney Sudan'da. Evet. Ee, Güney Sudan'dan Kuzey Kore'ye geçebiliriz. Yine benzer haberler var, çatışma ve ölüm yok. Öl olsa da biraz zor tabii, Kuzey Kore'den böyle şeylerin haberlerini alıyoruz. Zaten e, bu haber de e, Güney Kore üzerinden geliyor. Amerika'nın sesinde e, yer aldı. VOA News'ta. Ee, tarihinin en şiddetli muson yağmurlarını yaşıyormuş Kuzey Kore. Ve baskınlar var, su baskınları var, taşan nehirler var. Ee, koronavirüs sebebiyle ilk kez bir, bir tane koronavirüs vakası görüldüğünü de söylemişti. Ama e, altyapısının oldukça kötü olduğuna yer vermişler e, haberde Kuzey Kore'nin dolayısıyla e, bu aşırı yağmurların etkisi olduğu söyleniyor. Güney Kore üzerinden tabi bazı haberleri veriyorlar ama orada bile 49, 49 gündür aşırı yağmurlar devam ediyormuş. 49 gün arka arkaya evet. her gün yağmış. E, dolayısıyla altyapısı oldukça e, kötü etkilenmiş. E, 42 kişinin öldüğü haberi var. E, bu yalnız Güney Kore'den mi yoksa Kuzey Kore'nin güneyi mi anlayamadığım bir şekilde yazmışlar. Kusuruma bakmayın. Şunu Ufak bir ekleme yapacağım. Köylüler, Kuzey, köylü, Kuzey Koreli köylülerin yaşadıkları alanlarda büyük hasar varmış. Mesela Sel'de, Umpa semtinde 730 eve ev 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalmış. En az 179 sosyal konutta hasar görmüş. İnsanlar harıl harıl çamur içerisinde etraflarını düzeltmeye çalışıp kalan mallarını kurtarmaya çalışırlarken bir anda kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim Jong-un. Kim Jong-un ya da <gülüyor> arabayla beraber gelmiş içeri girmiş ve bir anda e, sel arazisinde Kim Jong-un'u gören köylüler şaşırmışlar böyle ne oluyor diye. Çünkü kendisi 5 yıl sonra ilk defa bir sel bölgesini ziyaret etmiş. O çamurlu halde vatandaşlar da Kuzey Koreliler de sevinçle karşılamışlar e, büyük lideri. <gülüyor> Hindistan'da da e, yine, yine büyük bir felaket olduğu haberi var. Burayı da kasırga vuruyor. Dünyanın her tarafında farklı felaketler, orman yangınları, su baskınları ve kasırgalar aynı anda yaşanıyor. Ampan siklonu deniyor bu kasırgaya da. Çok şiddetli bir kasırga olduğu söyleniyordu. Bangladeş'i özellikle çok sert vurmuştu. Yarım milyon kadar kişinin etkilendiği ve evlerini terk etmek durumunda kaldığından bahsediliyor. Şu anda Circle of Blue ...sitesinden okuyorum bu haberi... Ee, ...Bangladeş'te... ...tabii Bangladeş'te... ...2,2 milyon kişi... ...tahliye edilmiş evlerinden... Ee, yarım milyon kişi ise... ...West Bengal'da... E, ...Bengal'de pardon... E, ...tahliye edilmek durumunda kalmış... ...yani en azından... ...3 milyona yakın kişiden söz ediyoruz... ...kasırga sebebiyle... ...yerinden olan insanlar bunlar... Ee, ...Bangladeş'te 100 kişi... E, kadar bir ölüm olduğu haberi var. Çok sayıda evin e, sular altında kaldığı kullanılmaz duruma geldiği e, haberi var. Ufak bir hatırlatma yapayım. Tabii. Hindistan'da Bangladeş'in kıyı kesimlerini vuran bir başka kasırgada geçtiğimiz e, Mayıs ayında meydana gelmişti. Oradaki de ölü sayısının yüzden fazla olduğu söyleniyordu. Yani Mayıs ayından 100 ölümlü e, bu kasırga haberinin verildiği Mayıs ayından Ağustos ayına kadar geçen sürelerdeki o sıklığı da görebilirsiniz. Sürekli yüzlerce insan hayatını kaybetmesine neden olan kasırga vuruyor Hindistan'da Bangladeş'i. Ve Hindistan'ın ve Bangladeş'in de iklim krizine doğrudan sebebiyet vermeyen fosil yakıtlarla alakası olmayan ama en yoksul olan ve bu konudan ötürü en fazla kırılgan olarak nitelendirilen bölgedeki insanlar olduğunu da söylememiz gerekiyor galiba. Buna da iklim adaletsizliği deniliyor. Evet bu kasırganın vurduğu ekosistemlerde... Ormanların ki bu ekosistemler çok değerli işte özel e, endemik canlıların da bulunduğu yerler, ormanların yüzde %28 28'i yok oldu deniyor e, kasırga ve sel e, sebebiyle. Bu da muazzam bir oran tabii. Evet. Yani işe yapsanız e, yeşillendirme çalışmanızı yapsanız önümüzdeki sene ya da 6 ay sonra o yeşillendirme çalışması yaptığınız alanlarda da aynı durum söz konusu olacak manasında da geliyor ne kadar evet. yeşillendirmeye çalışırsanız yeşillendirin yani. İki felaket bir arada diye de ara başlık atmışlar. Çünkü bir yandan koronavirüs hatırlatıyorlar. Zaten Hindistan en kötü e, durumda olan ülkelerden bir tanesiydi. E, hemen bakayım. Dördüncü sırada yanlıştır. Üçüncü sırada pardon. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve ardından Hindistan geliyor. E, dolayısıyla tam da böyle bir dönemde en az üç milyon kişi işte hani e, hareket etmek bulunduğu yeri terk etmek durumunda kalmış. Tabii ki bu kurtarma operasyonları sırasında fiziksel mesafe kurallarına uymak mümkün değil e, deniyor. E, altyapı kötü etkilendi. Tarlalarda etkilendi. Bu gıda krizi demek. Yine senin az evvel dediğin gibi hastaneleri de vurdu kasırga birçok yerde. Dolayısıyla zincirleme bir felaketten e, söz ediliyor. E, do, dolayısıyla iki felaketi bir arada yaşıyor diye özel bir e, maalesef Ara başlıkta atmışlar ve bu duruma dikkat çekmişler. Evet. E buradan e, biraz e, istersen son bir dakikayı bu araya girmeden önce e, bir dünyadan koronavirüs vaka sayılarını verelim. Artık 21 Beçok. milyonu aşmış durumdayız dünya ölçeğinde. Amerika ise 5,5 milyona yaklaşmış durumda. 5 milyon 415 binde ile birinci sırada. Hemen ardından Brezilya 3 milyon 200 bin. 129 bin ee, az evvel bahsettiğimiz ve kasırganın vurduğu Hindistan'da iki buçuk milyon e, vaka söz konusu. İki hafta sonra aşıyı e, seri üretime ve e, kullanıma açacağını söyleyen Rusya'da ise 907 bin yani daha henüz bir milyonu bulmamış ama 21 milyon 68 bin dünya çapında vaka ol, olduğu yer alıyor. E, 757 bin e, 444 de ölü var dünya çapında dün Fahrettin Koca Türkiye'deki rakamları da açıkladı ve hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı diye bir kez daha vurgu yaptı birkaç haftadır sık sık hem bu vurguyu yapıyor hem de olağanüstü önlemler geri gelebilir diye bir takım sinyaller veriyor ve Ekim ayı için böyle kararların alınabileceği spekülasyonlarını da bir yandan ee, döndüğünü söyleyelim ama hani tabii hiçbir yetkili henüz ne zaman ne yap ne yapılabileceğine dair bir bilgi vermiş değil ama Türkiye'de 1243 yani uzun zamandan sonra görülen en yüksek rakam 1243 vaka 21 kişi hayatını e, kaybetmiş e, test sayılarında da rekor artış var yine 67 bin e, yanlış hatırlamıyorsam şu anda göremedim e, ama e, Sağlık Bakanı Koca hasta sayımızdaki yükseliş sürekli kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızda 15 artış var diyor. ikimiz ekibimiz devam ediyor diye açıklamış. Evet bu şekilde ilk bölüme son vermiş olalım. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete Evet 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete devam ediyor. Ee, şimdi bu koronavirüs meselesiyle ilgili iki haberimiz daha var. Bir tanesi Yunanistan'dan e, kapasitesinin 3 katı göçmenin kaldığı Sakız Adası e, göçmen kampında ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş. Daha önce de e, bir vaka haberi gelmişti göçmen kamplarından Yunanistan'dan e, herhalde bir iki ay kadar önceydi. Ama Sakız Adası'ndan ilk kez geliyor. Vial kampında ilk koronavirüs vakası görülmüş. 3800 kişinin kaldığı kamp bunun üçte birini barındırabilecek bir şekilde aslında inşa edilmişti deniyor. Böyle bir önemli gelişme var. Üstelik evet. Yunanistan adalarını özür dilerim yakın zamanda böyle bir yine kasırga diyemeyeceğim ama Fırtına'nın Fırtına vurduğunu Hı. hatırlatalım. Çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. E, i̇ki hafta önce sınır tanımayan doktorların yaptığı bir açıklama vardı. Yunanistan'ın kapasitesinin fazlasıyla aşılan mülteci kamplarına koronavirüs salgını ile beraber sağlık krizi derinleştiğini söylüyorlardı. Midilli adasındaki Covid-19 merkezinin kapatılması için hükümetin baskı uyguladığını duyurmuşlardı. Yetkililer geçen hafta değil ondan önceki hafta Perşembe günü sağlık merkezinin kapatıldığını açıklamıştı. Ve 23 Mart'tan bu yana en az 17 bin mültecinin karantinada olduğu Moria kampında yaşam koşullarının daha da kötüye gittiği uyarısında bulunmuştu. Evet. Şimdi bir de işte e, ilk etekte olan insanların haberlerinin geldiği bir dönemden geçiyoruz. Tabi adalardaki mülteci kampları Yunanistan'da bir tür açık hava hapishane gibi aslında. Yani evet. adaları hapishane olarak kullanıyorlar. Ee, çok sayıda insan hem mültecilerle dayanışan hem de Covid meselesiyle e, ilgilenen sağlıkçılar da ya bu açık hava hapishanelerine bir son verin. Ee, kimse için iyi olmuyor olmayacak bunun sonu. Ana Karaya yani Yunanistan'a çıkmalarına izin ver, verin diye bu nedenle kamplar kapatılsın deniyordu yoksa göçmen karşıtlığı sebebiyle değil hani bizde biraz farklı bir e, e, talep olduğu için kamplar kapatılsın. Evet. Göçmen evet. karşıtlığı. O yüzden buna vurgu yapma gereği duydum. Bir de galiba Rusya'dan haber var. Yani Rusya'daki haber. Ne olmuş Rusya'da diye soracak olursanız e, bir takım anlaşmazlıklar var istifaları beraberinde, beraberinde getirmiş diye okuyorum. Biraz daha detaylı bilgi verebilirsen sevinirim. Çünkü tam olarak ben de anlamadım haberin içeriğini şu an. Tamam. E, bu aşı meselesiyle ilgili e, hatırlarsanız Putin dün biz aşıyı bulduk. iki hafta sonra üretime geçeceğiz dedi. Hatta insanlar üzerindeki e, deneylerin çok hızlı geçtiğinden söz ediliyordu. Bu haberde de Frans 24 e, haberinde yaklaşık 38 kişi de happy topu denenmiş. O da birkaç hafta. Zaten onların da yarısı askermiş. Emir komuta zinciri içerisinde. Geriye kalan isimlerden bir tanesi de Putin kendi kızının da olduğunu söyledi. Biraz işte ateşi çıktı ama geçti. Dolayısıyla hiçbir yan etkisi yok aşının dedi. İki hafta sonra da evet iki hafta sonra üretime geçeceğiz ve kullanmaya başlayacağız açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Profesör Alexander Kuçalin etik kurulunda yer alıyormuş bu aşının yapılma sürecinde. Ee, ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığında Rusya Sağlık Bakanlığı'nın etik kurulunda yer alıyormuş istifa ettiğini duyurmuş çünkü bu bu kadar kısa sürede aşının çıkması etik kuralları aykırı insan sağlığı açısından bir dizi soru işareti var bunların hala e, gereken araştırmaların yapılmadığını bu şekilde üretime geçilmemesi gerektiğini söyleyerek istifa etmiş. Evet, İstanbul Üniversitesi'nden fakültesi dekanı da aynı zamanda bu konuyla alakalı bir açıklamada bulunmuş. Profesör Doktor Tufan Tüfek. Türkkek. Özür dilerim. Rusya'nın duyurduğu aşı için henüz tüm etkinlik ve güvenlik verilerinin hazır olmadığını söylemiş. Aynı sebepten ötürü bir uyarıda bulunmuş. Dünyanın dört bir tarafından da aynı belirsizliğe dair açıklamalar geliyor. Evet, buradan istersen bir de Lübnan'da neler oluyor. Daha sonra Belarus'ta neler oluyor. Bir bunlara evet. bakalım. Dün bir e, röportaj yayınlandı Marxist.org'da. iki Lübnanlı <gülüyor> aktivistle bankaları kamulaştırın kampanyası aktivistleri Elia El-Kahen ve Tina Lavandos'la e, bir röportaj yapıldı. Çok çarpıcı e, aslında bilgiler vermişler. Özellikle Lübnan ekonomisine dair Lübnan ekonomisinin bir finans merkezi olarak iç savaşın öncesinde inşa edildiğini anlatıyorlar. Ve inşa edilen bu finans e, ekonomisi yani bu... Batı sermayesinin aslında Orta Doğu'ya giriş kapısı olarak kurgulanmış Lübnan. Bunun sebep olduğu e, yapısal sorunları e, sürmekte olduğundan bahsediyor. Bankacılık e, sektörü özellikle ve tabii ki siyasilerin yolsuzluk ve işte şu anki çarpık e, yönetiminin de kökeninde olduğundan bahsetmiş. Lübnan, Orta Doğu'nun diğer ülkelerine kıyasla, Neoliberalizme hem daha erken e, uygulamalarından e, şahit oldu. Hem de e, çok daha e, iç içe geçti. Hani batı sermayesiyle diyor. E, ve özellikle Guardian'da çıkan bir makaleyi de e, referans göstermişler. Laleh Kalili. E, onun yazdıklarına tamamen katılıyoruz. Bu küresel sermayenin, e, küresel sermaye ilişkilerinin de bir sonucudur. Lübnan'da, Beyrut'ta gerçekleşen Patlama demişler. Evet. Ben de dönüp Guardian'daki Laleh Kaleli'nin makalesine baktım. Gerçekten ilginç açıklamalarda bulunmuş. 8 Ağustos'ta yayınlanmış Guardian'da bu haber. Özetleyecek olursam ciddi hani ayrıntılar veriyor. Küresel denizcilik hukukunun da bu kazada payı olduğunu hatırlatmış. Çünkü hatırlayacak olursanız Gürcistan'dan bir gemi... İçerisinde 2700 ton amonyum nitrat e, taşıyordu. Yani patlayıcı malzeme aslında bu. Her ne kadar tarımda kullanılan gübre olarak kullanılan bir e, madde olsa da e, aslında uluslararası kanunlara göre bir dizi sorun vardı burada diye açıklıyor bütün bu sorunları. Fakat anlaşmazlık çıktığında var olan denizcilik hukuku, küresel denizcilik hukuku şirketlerin e, lehine işliyor, onları kolluyor, evet. hükümetlerin yetkilerini ellerinden alıyor diye hatırlatmış. Bu gemide Beyrut Limanı'ndayken bir takım işte bu yazısında da bahsettiği hukuk ihlallerinin fark edilmiş, güvenlik açıkları fark edilerek el koymuş aslında Lübnan hükümeti. E, fakat daha sonra bir dizi işte e, anlaşmazlık yer alıyor, gemiyi terk ediyor kaptan. Şirket ortaya çıkacak maliyetlerin daha fazla olacağına kanaat getirip gemiyi bırakıyor limanda. Bildiğiniz üzere gemide batmıştı. E, gemi batık şu anda hala Beyrut Limanı'nda e, denizin altında Duruyor dolayısıyla 2700 ton amanyum nitrat da e, siloya konmuş daha sonra buna kimin sahipleneceği kimin imha edeceği hepsi belirsizlik ama şirket maliyetlerden kaçındığı için bunları yapmamış dolayısıyla zincirleme bir takım etkinlikler var bu da küresel denizcilik hukuku genelde şirketlerin lehine işliyor e, şirketler bedel ödemekten kaçıyorlar diye de bir Guardian'da e, makale yazmış Laleh Kali'li inanlı evet. aktivistler de bunu hatırlatıyor. Evet e, galiba sorun çözülecek gibi ama hiç merak etmeyin. Lübnan'da patlamaya dair soruşturmaya askeri hakim Savvan atanmış. Bugün itibariyle teslim alması e, bekleniyormuş soruşturmayı. E, Lübnan Yüksek Yargı Konseyi Beyrut Lümanı'daki patlama ilişkin soruşturmada askeri hakim Fadi Savvan'ı adli müfettiş olarak nitelendirmiş. Şu ana kadar e, 19 kişinin gözaltında olduğundan bahsediliyor. Soruşturmaya da bir sonraki aşamasında devam ediyor ama askeri savcının bu konuyla alakalı yapacağı etkisinin ne olup ne, ne şekilde şekilleneceğine dair pek bir bilgim yok açıkçası ama askeri e işin içine giriyormuş bu bankalar kamulaştırılsın hareketi aktivistleri röportajlarında önemli bir bilgi veriyorlar ve diyorlar ki Lübnan ekonomisi aslında finansa bankacılık sektörüne dayanıyor üretime değil bunun sorunlarını yaşıyoruz ülkenin neredeyse %80'i temel ihtiyaç malzemelerinin ithal ediliyor dışarıdan Bankalar ise özellikle özel bankalar, bunların arasında uluslararası bankalar da var e, tabii, hükümete sürekli borç veriyorlar. Yüksek faizli kısa dönemli borçlar veriyorlar. Bu Türkiye'nin de e, aslında 2001'de girdiği krizde önemli bir etkendi. E, sürekli borçlar veriyorlar. İç borçlanma yüksek faizle çok fazla işin içinden çıkamıyor hükümet bir yandan diyorlar. Tabii aynı zamanda üretimin de olmadığından e, bahsediyor. Yanlış bir ekonomik e, gelişim söz konusu oldu Lübnan'da. Şu anda hepimizi işte etkileyen durum bu diyorlar biz de defalarca hani daha önce bahsetmiştik sokağa çıkan on binlerce insan bankaları biliyorsunuz tahrip ediyor hedef alıyorlar bunun arkasında böyle bir etken var dolayısıyla Lübnan'da büyük bir hareket kurulmuş durumda bankalar derhal kamulaştırılsın e, diyorlar öte yandan e, şunu da hatırlatmışlar liman inşaatı meselesi de bir tartışma konusu oldu. Bütün ülkeler gönüllüler. Hatırlarsanız Türkiye'de her türlü desteği veririz. Beyrut Limanı'nın inşası konusunda da destek veririz diyordu. Macron, Lübnan'ı Beyrut'u ziyaret ettiğinde limanı yeniden inşa etmesinde biz de varız demişti. Birleşik Arap em Emirlikleri her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemiş. Tabii ki bunu parasıyla da yapacaklar. Çeşitli evet. şirketlerde gönüllü olduğunu açıklamışlar. Yani bir felaketten bile Elde etmek mümkün demek ki. Halk halk zaten tam olarak ne olduğunu bildiği için muhtemelen protesto gösterilerinde ilk hedef alan binalardan bir tanesi de Lübnan Bankalar Birliği'nin binasıydı. Buraya girmeye çalışmıştı insanlar, şehit meydanındaki göstericiler. Ama bir diğer taraftan ordu diyoruz, savcının askeri hakim atanmasını istiyoruz. Protestoculara ilk müdahaleyi yapan ve doğrudan şiddetle beraber bu olayları bastırmaya çalışanın da e, askerler olduğunu, ordu görevlileri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu arada Lübnan'ın aktivistler şunu da hatırlatmış, göstericilere sıkılan göz yaşartıcı gaz Fransa'dan geliyormuş, <gülüyor> Alcatex tarafından üretiliyormuş. O da şey yani, ticari bir ürün olarak geliyor. Yerli ve milli değil. Evet, kesinlikle. Onu bile üretmiyorlar. Yani Türkiye'de bu konuyla alakalı çalışmalar başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle Gezi'den sonra büyük bir ağırlık verilmişti bu çalışmalara. Muhtemelen evet. biraz kalsak onun yerli ve millisini buluruz gibi. Ha, polis teşkilatı nereden ne alıyor diye mi? Yok e, biber gazlarının yerli ürünlüğü olmasıyla alakalı. Hmm. Evet muhtemeldir tabii. Evet evet. <gülüyor> Belarus'a geçelim istersen orada da gösteriler devam ediyor. Pazar günkü seçimlerin ardından e, sular durulmuyor e, Belarus'ta. İlginç bir haber Docewelle'de e, yer aldı. Yandex'in bürosuna Minsk'teki başkentteki yani bürosuna silahlı kişiler girmiş. Kimin yaptığı belli değil diyor şirket. Rusya merkezli internet deviymiş şey. Yani Rusya merkezli olduğunu vurgu yapmışlar. Başkent Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini açıklıyor. Çalışanlarının binayı terk etmelerine izin vermediğini söylemişler. Silahlı kişilerin. Yani şu anda hala o zaman orada duruyorlar mı onu bilemiyorum. Belki bir bakarız. Bir haber varsa tekrar iletiriz. Bu arada yine var yani Wagner yerginliği olarak da nitelendiriliyordu Çık evet. çıkan çıkan haberlerde yani Rusya'nın paralı asker birliğinin de e, göstericilerin arasında gözaltına alınan isimler olduğu ufak bir diplomatik kriz çıktı ve bunun geri istendiği ile alakalı olarak da haberler gelmişti. Ukrayna ismi de geçiyordu. Bu arada eylemler devam ediyor demiştik. Ölüm haberi geldi tekrar. Dün Guardian'da yer alan haberden okuyorum. Daha önce biliyorsunuz pazartesi günü bir ölüm haberi gelmişti. Ee, bir patlayıcı, e, gösterici patlayıcı atacakken polisini yani molotof kokteyli atacakken elinde patladı ve kendisinin öldüğünü söylemişti polis yetkilileri. Aktivistler göstericisi öyle olmadı. Polis ateş açtı diyorlar. Bu konuda bir e, şey var, gerilim var. E, kim ha, Ne şekilde öldü? Belli değil açıkçası. İkinci bir ölüm de dün geldi. Gözaltında bu sefer. Bir kişi 25 yaşında bir kişi hayatını e, kaybetmiş. E, ne olduğuna dair yine bir e, açıklama yok. Ama evet. şu anda kadar altı e, bini aşan e, tutuklular için her gün aileler eylemler e, yapıyorlarmış. Her sabah eylemler yapıyorlar. E, çocukların bulunduğu hapishanelerinin önüne gidip lütfen serbest bırakın diye hükümete e, çağrı yapıyorlar. Ufak bir düzeltme yapayım hemen. Biraz önce protestocular arasında yakalanan Wagner milisleri demiştim, paralı askerleri demiştim ama galiba olay öyle değil. Seçimlerin hemen öncesinde Rus Wagner'ine bağlı 33 paralı askerin yakalanmasıyla alakalı olarak haberler çıkmıştı. Ee, Belarus'tan e, İstanbul'a gitmeyi planladıklarına dair çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Belarus'ta İstanbul yakalanmıştı mu? Rus Wagner'e. Hab, hab olarak kullanılan bir yer olduğunu söyleyebiliriz Hı. İstanbul'daki uçuşlar. O, o, o şekilde anlıyorum yani. Anladım. Çünkü daha önce şeyden Minsk'ten uçaklarla Libya'ya geçtik, geçtiklerine dair bir, bir, bir bilgi de vardı. Evet. Ve Fransa'dan e, yani bu Doğu Akdeniz'deki aslında fosil yakıt arama gerginliğinden bir haber var. Gazete Duvar'da yer almıştı. Fransa Doğu Akdeniz'e iki savaş uçağı bir de Fırkateyn gönderdiğini açıklamış. Ortak tatbikat yapacakmış Fransız ordusu ile Yunanistan e, e, askeri e, kuvvetleri silahlı kuvvetleri Girit Adası'nın açıklarında. Bugün gerçekleşen yani dün gerçekleştireceklermiş bu e, e, ortak tatbikat. Evet, gerginlik de devam ediyor, ortodalılık gerginlik de devam ediyor. Ee, geçtiğimiz Salı günü iki komutanın öldüğü saldırıdan sonra Irak yönetimi Türkiye'nin gerçekleştirdiği Pençe Kaplan operasyonuydu galiba ismi. O operasyonda iki komutanın da Irak yönetiminin öldüğünden bahsediliyordu. Irak hükümetinin, Irak silahlı kuvvetlerinin ardından e, Hulusi Akar'ın da e, Cengiz Aktağa beraber bahsettiğimiz üzere ziyareti iptal edilmişti e, Irak yönetimi tarafından. <gülüyor> Bu sorun büyüyor. Şimdi Irak, Türkiye'nin topraklarından çekilmesi için Arap ülkelerinden yardım istemiş. Fransa'da e, Irak'a destek açıklaması e, yapmış. E, Arap ülkesi değil ama e, böyle bir destek iht ihtiyacı hissetmiş Fransa'da. E, Amerika'dan e, devam edebiliriz. Kamala Harris yani Avrupa'nın e, Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Kasım'daki başkan adayının ne denir? Başkan yardımcısı, eş başkanı evet. diyecektim. Türkiye'den alıştım. Başkan yardımcısı Kamala Harris olarak açıklanmıştı. Siyah bir kadın eğer Biden kazanacak olursa bu ilk kez gerçekleşecek bir başkan yardımcısı. Bir kadın yüksekte siyah bir kadın olacak. Onunla ilgili bir takım iddialardan hani dün biraz bahsetmiştim araştırma fırsatı buldum. Kendisine top kap yani en üst düzey polis dediği bir takım işte yazılar vardı. Neden böyle olduğunu e, tam o zaman çözememiştik. Biraz daha ben de bakma fırsatı buldum. Özellikle New York Times'ta buna dair e, böyle uzun bir e, yazı çıkmış. E, geçmişte yaptıklarıyla ilgili e, aslında. Çünkü kendisi eski bir e, savcı. E, San Francisco'da yani suç oranlarının çok yüksek olduğu bir yerde... Savcı olarak göreve başlıyor daha sonra devam ediyor çeşitli eyaletlerde savcılık görevini yapmaya özellikle ırkçılık meselesiyle ilgili davalara bakıyor çok sert tutumuyla bu arada biliniyor ama oldukça soru işareti olan kararlarda almış örneğin çocuklarını okula göndermeyen ailelere hapis cezası vermek gibi uygulamalara da gitmiş. Bunun ötesinde özellikle aktivistler, polis şiddetine maruz kalan e, aktivistler ise kendisini birçok defa eleştirmişler. Yeteri kadar polislerin üzerine gitmediği konusunda kendisi de bu tartışmalar içerisinde yani hem aktivistlerin ıkıl karşılığının yanında hem de ama işte polislerimize de ihtiyaç var e, gibi bir yerde konumlandırdığına dair bir takım yazılar kaleme almış. Daha sonra... Bu hala nerede kendisine tap kap dediğini bulmuş değilim ama bir açıklama yaptı Kamala Haris ve bu söylemin üzerine yapıştığını söylüyor gelen eleştiriler üzerine. Bir defasında böyle bir söz etmiştim üzerime yapıştı diyor. Dolayısıyla böyle bir eleştiri var kendisine dair. Dünya haberlerine muhtemelen biz herhalde ondan sonra 10-10.30 arası biraz devam edeceğiz. Ama Türkiye ile şimdi devam edelim derim. Muharrem İnce meselesi var Türkiye'de. Evet. Hararetle tartışılıyor. Bin günde memleket hareketini başlatmış öyle değil mi? Evet. Sokaklara çıkıyormuş. Hareket başlatmış. Ben tam olarak anlayamadım yani. Sokaklarda bir takım şeyler düzenle Etkinlikler düzenlenecek, geziler düzenlenecek muhtemelen. Halk TV'de de dün demeçleri oldukça yoğun bir şekilde verildi. Başlatıyoruz demiş. Genel olarak parti eleştirisiyle beraber yaptığı bir açıklamayla birlikte başladıklarını söylemiş Muharrem İnce. Evet hem AKP'yi eleştirmiş hem CHP'yi eleştirmiş. Evet. Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet sorunu var. Çözüm ben yani Muharrem İnce diye bir açıklamada bulunmuş. Özetle bin günde memleket hareketini 4 Eylül'de Sivas'tan. Başlatacakmış, Sivas Kongresinin yıl dönümü sebebiyle bunu yaptığını da söylüyor. Atatürk ilkelerine bağlı bir kampanya yapacağını söylüyor. Neden bu vurguyu yaptığını bilmiyorum ama demek ki CHP'yi, CHP'nin çizgisini böyle olmamakla eleştiriyor. Bir yandan en son Ayasofya Ayasofya'da camiye çevirdikten sonra namaz kılmaya gittiğini de hatırlatabiliriz. Sanırım CHP'den giden tek kişiydi. Namaz kılmaya giden. Dolayısıyla böyle bir CHP içerisinde bir ne denir Baş kaldırı var. Ama CHP'den istifa etmiş değil. CHP kendisini atmış değil. Zaten birçok yorumcu da buna değinmiş. İkinci evet. bir durum diye. İktidara yakın. Hı. Tabii buyur. Bu sözünü bitir lütfen. İktidara yakın bütün kanallar ise Muharrem İnce'nin bu açıklamalarını canlı yayında vermiş. Evet. Muhalefet, muhalif kanallar da verdiler. Yani, muhalefete yıkan olan kanallar da verdiler açıkçası. Canlı ama tam olarak detaylı bir şekilde verdiler. Mu Muharrem İnce'nin e, yapılan açıklamaların, aç yaptığı açıklamalarda e, Türkiye'deki muhalefeti mavi vatan konusunda destek mesajı vermemekle suçlamış ve verilmesi gerektiğini söylemiş. Şu andaki gerginlik olarak nitelendirilen durumda. En son e, gemiler sürtüştü yanlış okumadıysam. Yunan, Yunan gemileri ve Türk gemileri. E, Türkiye'yi ee, bu noktaya lider partileri getirmiştir. Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet sorunu vardır demiş. Bu kötü gidişattan CHP'de nasibini almıştır ifadelerini kullanmış. Halkı yoksullaştıran ekonomiyi düz dalabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı olduğunu da söylemiş. Ee, Muharrem İnce. Basının bu yoğun ilgisine kendisi de şaşırmış zaten. Şöyle bir açıklama yapmış. Yandaş medyaya gelince diyor e, Muharrem İnce, Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım. Ama memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum. Ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir diye de böyle bir evet. meydan okumuş. Hemen ardından CHP'den açıklama geldi. Çünkü Muharrem CHP'nin kendisine özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yeterince destek olmadığını, hem kampanyasına destek olmadığını hem de o gece biliyorsunuz adam kazandı diye bir şey söyleyip devamlı hani Devamını getirmemekle suçlanıyordu e, CHP'nin bir kesimi tarafından. Muharrem bunu açıklama getirdi. Çünkü bana e, hiçbir bir bilgi vermediler. Hatta sandıklarda 4 milyon kişinin oy kullandığı sandıklarda CHP'den hiç kimse yoktu. Dolayısıyla bunları bile takip etmemişler diye suçlamalarda evet. bulundu. CHP e, Genel Merkezi ise bir açıklama yaptı. Bütün bunlara teker teker yanıt verdiler. Altı maddelik yazılı yanıt vermişler. Bunların doğru olmadığını dair. AKP'de hemen e, AKP'li yetkililer de bir açıklama yapmışlar. Millet İttifakı genel, e, özür dilerim AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu açıklamayı yapan. E, bin günde memleket hareketi için Millet İttifakı'nın zaten kendi içinde büyük sorunları var. Millet İttifakı biliyorsunuz CHP, İyi Parti vesaireden oluşan ittifak. Evet. E, tabanda makas açılmakta diye bir değerlendirmede bulunmuş tam olarak neyi kastettiğini anlamamış olmakla birlikte. İnce e, açıklamasında e, şu ifadeleri de kullanmış. Erdoğan AKP MHP toplam oylarından daha uzay aldı. Yani ben AKP ve MHP'den oy alma ihtimali olan bir adamım demiş. Millet İttifakı'nın içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değil. Piyasada saray bunu destekliyor diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana iftira atanlardır. Bunlar palavra'dan ibadettir. Değerlendirmesini yapmış. <gülüyor> e, Matematikten Muharrem... bahsetmiş biraz. <gülüyor> muharremci bu açıklamaları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmaları var. İndipendent Türkçeden okuyorum. Türkiye'yi demokrasi, adalet, ekonomi ve üretimde şaha kaldırdık. Özgürlüklerde en ileri ülkelerden bir tanesi olduk diye bir kez daha dün de benzer bir açıklamada bulunmuştu. Bunu da okumuştuk. Oldukça pembe bir e, tablo çizdiğini e, söylemiştim. Evet. Aynı açıklamayı yani benzer bir açıklamayı dün de e, gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Berat Albayrak Ekonomi Bakanı ise e, Ahmet Hakan'a konuk olmuştu. Orada da çok amelden çok e, eti puf sevdiğini söylemiş. E, dolar de. hani iner çıkar o kadar büyük sorun değil. Dolar tartışmasına dair maaşlarınızı dolarla mı alıyorsunuz diye de bir açıklama yapmıştı evet. kendisi. Ee, son olarak e, ilginç bir yazı var T24'te. Bundan biraz bahsedip e, öyle e, araya çıkalım ve sezin öneye e, bağlanalım. E, biliyorsunuz Van'da 61 mülteci hayatını kaybetmişti. Tekne batmıştı. Gökçer Tahincioğlu çok ilginç bir gerçekten yazı kaleme aldı. Bu meselenin çok sistematik e, bir e, sorun olduğunu söylüyor. Çünkü Van'da 2013'teki bir davadan söz etmiş. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Diyor şey bu dava için çeteler kaçakçılık yapan çetelerden söz ediyor hem insan kaçakçılığı hem diğer malların kaçakçılığını yapan çetelerle sınırda sınırı koruyan bazı askerler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmış olduğunu 2013'te bahsetmiş işte ses kayıtları telefon dinleme kayıtları var. E, bu kayıtlarda 2013 yılında sınırı aşarak e, İran'daki akrabalarına, arkadaşlarına işte düğün e, davetiyesi veren iki köylü geri e, dönerlerken askerin ateş açması solu bir tane bir tanesi söylüyor, bir tanesi yaralanıyor. Bunun üzerine çıkmış bir soruşturma başlatılmış ve bir uzman çavuşun insan kaçakçılığı yapan e, gruplarla hem insan kaçakçılığı hem diğer işte malların kaçakçılığını yapan gruplarla ilişki içerisinde olduğunu söylemiş. Hatta bu telefon görüşmelerinde... Gökçer Tahincioğlu şeylere de yer vermiş e, konuşmalara. E, ateş emrini aslında kaçakçılar veriyor. E, bunlar bizden değildir gelen. Çünkü farklı kaçakçı grupları var aralarında rekabet var. E, kendisinden olmayan e, grupları ateş etmesini e, söylüyor. Bu iki köylüyü de kaçakçı zannetmişler ve bizden değildir. Hani gerekeni yapın denmesi üzerine ateş açılmış. Dolayısıyla böyle bir ilişkiler ağı, kirli ilişkiler ağının da hakim olduğunu sınır bölgesinde söylüyor. Yoksa e, bu, bu gemide nasıl oluyor da işte Van Gölü'nde 70 küsür işte mülteci bir tekneye binip e, geçmeye çalışıyor da deniyor. E, 61 kişinin de bu şekilde hayatını kaybettiği söyleniyor. Evet... E, Şimdi dahilimizde çok haber kaldı ama herhalde saat ondan sonra biraz daha haberleri tüketmek üzere devam ederiz. Şimdi bir ara verelim sonra sizin öne devam edeceğiz. Açık gazte. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Evet ile birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Sezin. Düştü galiba. Sezin Hanım. Evet galiba sesi gelmiyor kendisine. Evet, az, az evvel konuşuyorduk şu anda. Sesi gelmiyor. Dudartya'nın laneti olarak nitelendiriyorum artık ben bu durumu. <gülüyor> Kendisinden ne zaman bahsedilse ya da aklımızdan geçilse yayında teknik bir aksaklık meydana geliyor. Galiba gelmiş olabilir mi? Tekrardan bir deneyelim mi? Sezin Hanım. E, şu anda Feryal tekrar almaya çalışıyor. Alo. Hah, evet. merhaba tamam, Günaydın. Bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın sizinle. Can'ın, canın dediğini yapayım deyip retweetlemaya çalışırken daha programa giremeden düştüm yani. <gülüyor> Ama can niye bunu derse, söylüyorsunuz ki? Can ne derse <gülüyor> onu yapıyorum ben. Can böyle bir şey diyor tamam. Evet. Tamam. Can şöyle diyor tamam. Evet, olur Estağfurullah ya, Günaydın sesinizi duymak çok güzel. Tezin hanım der diye o korkuyla ve şeyle artık beni muma çevirdi. Estağfurullah. Sanmayın ki programların uzağında böyle bir şey fark etti yani böyle devam ediyor artık. Evet. Neyse. Evet, ne Ömer Bey'i çok özledik. Ö evet Öncinin gerçekten hepimiz. selam yollayıp onu çok seviyoruz. Buradan söyleyeyim ve gerçekten de bir an önce aramızda olmasını istiyoruz. Ee, hep zaten yapıyorsunuz ama bir paylaşırsanız onun da durumunu. Çünkü hep şey yapılıyor, ee, bana soruluyor. Buradan özellikle şimdi dinleyen varsa bir kere daha e, yüreklerine biraz su serpelim değil mi? Tabii ki. Dün zaten Selim Badur da biraz bahsetti. Hem doktorlarıyla hem kendisiyle görüşüyor. Kendisinin kullandığı kavram stabil. Yani bu doktorların dilinde iyi bir şey demek. Koronavirüs'e herhangi bir kötüye gidişat yok. Zaten e, kötü bir durum da yok. E, hani normal arada bir ateşlerinin yükselmesi, daha sonra düşmesi gibi bir seyir var. Normal seyrinde ilerliyormuş. E, ama Hı. bir hafta daha e, hani bu, bu tedavi denilen hani biliyorsunuz bir takım kurallarda evet. e, evet. evet. Covid'de uygulanan bunlar devam etmesi gerekiyor. Hı hı. dolayısıyla bunun için gözetim altında tutluyorlar ama durumları gayet iyi bende zaten evet. her gün konuşuyorum sesi de iyi geliyor Bey Meral Bey'in yani, işte önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha destek vereceğim ama Bay Kovit'in durumunu Bay ve Bayan Kovit'in durumunu aslında biraz da böyle nekat gibi görebiliriz Yahya ya Kemal Bey dediği gibi his var mı bu alemde nekat gibi tatlı yani o tatlı süreci güzel bir şekilde atlatmaları için Açık gazete devam ederken ondan da haber almaya devam edeceğiz biz efendim. Evet yani burada paylaştığınız için teşekkür ederim dediğim gibi. Ben çok çünkü bana çok ulaşmaya çalışan oldu, yazan oldu, arayan soran oldu. Ömer Bey'in durumunu herkes çok merak ediyor çünkü ve bu ona olan sevgiden, ona olan saygıdan ve tabii açık radyoya olan da duyulan heyecandan. Hepsi bir arada ve tabii ki Merel Hanım'ı da unutmayalım. Covid'e <gülüyor> diyeceğiz kendine artık eee veyahut da bilmiyorum daha yeni önerileriniz varsa e, ama hakikaten de e, iyi olduğunu buradan herkese böyle dediğim gibi. Başta dedim ya yüreklere su serpelim. Onun için ben özellikle rica ettim. Tabii şimdi Evet tam bu sırada Evet. <gülüyor> Düştü galiba. <gülüyor> ben bir ben mi koptum diye baktım ama Yok yalnız değilsin Özdeş. Tamam. Hepimiz hepimizin aklından Tam konuya girecekken böyle bir e, hattan düşmüş oldu. Şu anda herhalde yeniden bağlanılmaya çalışılıyor. E, bağlanana kadar hani ben de bakıyorum acaba başka bir şeyden mi e, konuşsak diye. Ama herhalde şu anda gelmek üzere. Evet duyuyor musunuz? Alo. Ha. Alo duyuyorum duyuyorum. Tamam. E Kobe'de kısmında <gülüyor> onu, en azından onu duyduğunuzu biliyorum yani. Evet. <gülüyor> Yunanistan'dan bahsediyordum. Yani Yunanistan'la ilk defa sıcak çatışma şimdi noktasına geldik. E, sıcak temas yaşandı diyordum. E, ve e, neden şimdi, ne oluyor böyle? E, bu yazın sıcak geçeceğini elbette biliyorduk, konuşuyorduk, söylüyorduk. Ama biraz da zamanlama da enteresan gibime geliyor. E, bir, Türkiye'de şimdiye kadar, e, yani yakın zamanda... Yakın zamanda derken son yıllardan bahsediyorum. Ee, sadece de aslında Türkiye'de de değil, iç siyasette olan bir tane, dış siyasette olan biten birbirine çok bağlı. Yani iç politika kararları genelde içeride olanlardan çok bağımsız alınmıyor artık günümüz dünyasında. Ee, bakıyorsunuz mesela işte Trump'ta işte bir şeyler yaşanıyor Amerika'da. ...hemen bir dış politika hamlesiyle biraz dikkatleri çekme dışarı çekmeye de çalışabiliyor. Ki Amerika pek öyle bir ülke değil. Pek kolay öyle dikkatler dışarıya dönmez. Ama gene de bu taktikler çok sık kullanılıyor. Biraz Türkiye'de de sanki böyle durumlar var gibime geliyor. Tam işte bu kadar dolar, euro, patlamalar halinde... ...işte korona konusunda birçok soru işaretimiz var. Bir bakıyoruz... Birdenbire iç siyasette yepyeni böyle e, ittifak değişimleri halleri e, olsun diye bir çabalar sanki ortada dönüyor. İşte Meral Akşener'e giden tek, e, evine dön teklifi olsun. Birdenbire ona karşı ağız değiştirmeler olsun. Muharrem İnce'nin parti e, önce kuracak dendi. sonra işte bir hareket başlatıyor o durumlar. Ee, ve derken tabii ki de milliyetçiliği körükleyen başka bir olay ee, Yunanistan'la aramızın e, zaten şeker renk olan aramızın birdenbire iyice berbat bir hale gelmesi hatta savaş e, çatışma ihtimalinin e, alevlenmesi. Siz ne dersiniz Sen, sizce bütün bunları bir arada okuyabilir miyiz? <gülüyor> Bence gayet mümkün ama tabi şeyde bir gerçek herhalde e, gerçekten fosil yakıt kaynaklarına erişim meselesi hele ekonomik e, işte sıkıntıların baş gösterdiği bir dünyada bir yandan da e, hani gerçekçi hani iç siyasetten öte yani tabi şeyler şeylerin açısından hükümetlerin açısından gerçekçi bir rekabet Abi. konusu diye. Düşün, düşünüyorum ben. Evet, evet. Ya Benim düşüncem de şu, bu anlattığımız olayları birbirine bağlarken Fransız usulü bir şekilde yaparsak bunu daha farklı bir çerçevede sağlayabileceğimizi gördük geçtiğimiz geçeceğimiz Fransız aktarla usulü beraber deme, gerçekleştiğimiz. Fransız usulü deme. Macron. Ne devam gerekiyor? O kötü Macron. adam. Evet. Macron usulü. <gülüyor> kötü adam diye şey diye söylüyorum. Kimse sevmiyor Türkiye'de. Yani Lübnan... Sevilme mahalli var. Lübnan, evet. Irak... E Kıbrıs, Libya ve e, diğer alanlarda Mısır'da Suriye. dahil olmak üzere, Suriye'de dahil olmak üzere e, Türkiye'nin içinde olduğu politikalarda hep bir Fransa'nın adını oldukça sık bir şekilde e, zikrediyoruz. Özellikle Cengiz yaptığımız konuşmada e, Türkiye ile Fransa'nın artık müttefik olarak görülemeyeceğini de ifade etmişti kendisi. Evet yani tabii şimdi e, bir yandan e, çok da sık e, dönüşümler bu günümüzün özellikle uluslararası ilişkilerinde e, çok hareketli ilişkiler olabiliyor. Bunun sebebi birazcık da ilkelere dayalı e, veya e, diplomasinin eski bildiğimiz bir takım kurallarına dayalı e, politikaların artık çok geçerli olmaması. Anlık e, konjonktürde e, ne çıkarı gerektiriyorsa vesaire zaten ülkeler tabii çıkarlarına göre hareket ediyorlar yani hiçbir zaman hilali ahmer değildiler. <gülüyor> e, ama en, en azından o e, bir blok halinde hareket etme kim zaman doğru kim zaman yanlış biçimde yani Irak savaşına baktığımızda mesela eskiye gittiğimizde bu elbette negatif haliyle karşımıza çıkıyor. Ama daha pozitif durumlarda ilkeler bütünü veyahut beraber hareket etme halleri vardı. Artık şimdi herkes kafasına göre de hareket ediyor. Mesela şimdi Almanya'nın politikasıyla Fransa'nın Avrupa Birliği'nin çatısı altında politikaların aynı olduğunu söylemek hiç mümkün değil. Şimdi Macron da dönüp Yunanistan aynı kurumsal çatı altında olan NATO'da Tekrar düştü galiba Sezin Hanım. Evet en son NATO'da dedi o kısmını unutmayalım kendisini hatırlatırız. Hafızası evet. da oldukça kuvvetli olmasına rağmen kendisini böyle bir yardım da bununda bile de bulunabiliriz galiba. Tabii Fransa'da Türkiye'de bir yandan NATO'nun üyesi ama gerçekten ciddi bir gerilim yaşıyorlar NATO üyesi olmalarına rağmen bu gerilimi hem biraz engel azaltmak için olsa gerek hem de belki de Libya'ya yönelik daha sert işte silah girişini engellemek için Almanya'nın da donanmasından bazı gemileri Libya açıklarına gönderdiği haberleri vardı. Çünkü daha önce evet. Fransız donanmasıyla işte Türk gemileri arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Almanya'da ise tabii Türkiye'nin ilişkileri daha iyi görece. Ya kaçırma, kaçırdıysanız bunu tekrar paylaşmak zorundayım bu derin e, yorumumu. E, NATO demiştiniz ve kaldı. Ay, ay, e, Macron diyorum sürekli bu arada bu sürecin bir kazancı olacaksa Macron sürekli Yunanca tweet attığı için şakır şakır Yunanca konuşmaya başlayacak. Böyle bir kazanım olacak en azından bir taraf kazanıyorsa <gülüyor> bir dil kazandıracağız Macron'a. Trump Yunanistan kaybederse Amerika öderim. Çince konuşacak. Macron kazanırsa Fransa Yunanca mı konuşacak? Diyor. <gülüyor> evet, Trump'tan doğru. çok ümitli değilim. Ama mesela <gülüyor> Macron'a bir bak aradı. Yoklar, Biden, kazanırsa ki... <gülüyor> Ay, ba Biden. Biden kazanırsa bu. Trump değil. Biden kazanırsa. Valla ikisi de kazanırsa aslında Amerika'ya atlarsak birden ikisi de kazanırsa Çin'le ilgili bir yumuşama olabileceğini düşünüyorum. Çünkü seçim döneminde çok sert konuşulup davranılıyor ama e, bu gidişle biraz e, daha sonra ...seçim sonrası farklı tavırlar alınabilir. İkisi de farklı şekillerde ve hallerde içine e, açılım yapabilirler diye düşünüyorum. Ee, siz, Bunu da buraya bu yazalım. Fransa ile Yunanistan arasındaki hani bu yakınlaşmadan, Macron'un Yunanca öğrenmesinden bahsetmiştiniz. Girit'te evet. dün Fransa ve Yunanistan donanmaları birlikte tatbikat da yapmış bir anda. Üstüne böyle bir şey. üstlük. Evet. üstüne üstlük. Evet. ya Yani böyle aslında, bir şey yapma ihtiyacı duymuşlar. E, tabii tırmanma politikası izlenince yani Türkiye'nin söylemine baktığınızda aslında bu tırmanma politikası bazen işte Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle ve AKP AK Parti kurmaylarının hep böyle e, inanılmaz şmarı evet, bir kez daha mı bağlantıdan? Evet. A, inanılmaz şımarık dedi bu arada. O kısmını da yakaladım kendisini hatırlatırız. Sans, sansür girdi devreye böyle şeyler söyleyemezsiniz diyerek. Ee, en son işte Macron'la beraber devam ediyorduk. Ee, çeşitli açıklamalar da yapılmış. Not... Ha geldi kendisi zaten. Burada sanırım. bu da mı? Yok tekrar. Ya, ya, yayında yayında mıydı? Düşmüş durumda. Değil. NATO'dan yapılmış olan bir açıklama vardı. Stolenberg'in Doğu Akdeniz açıklaması olarak 3 gün önce verilmiş haberdi bu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kliekos Mişotakis ile Doğu Akdeniz'deki durumu görüştüm. Durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuku uygun bir şekilde çözülmeli demişti. Tweet demişti. NATO Genel Sekreteri Jens ya da Jans Stolenberg. Tabi durun siz müttefiksiniz demiş yani. Durun siz müttefiksiniz <gülüyor> ve bu kolayın da müttefiklik dayanışmasıyla beraber çözüleceğinden bahsediliyor. Ama mevcut durumdaki son gelişmelere baktığımız zaman hiç de müttefiklik olarak nitelendirilebilecek bir durum yok gibi duruyor ortada. Evet, evet bu arada sizin hanım? Hanım yok. Başka Anladım. bir teknikle beraber galiba dahil olacak yayına. Ya bu arada bölgedeki gelişmeler içerisinde aslında pek söylemeye vakit bulamadık ama İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri evet. arasında da tırnak içerisinde bir normalleşme e, gündeme geldi. Dün açıklandı bir anlaşmaya varmışlar. Birleşik hani Birleşik Arap Emirlikleri bir süreden beri Amerika ile en zıt politikaları giden ülkelerden bir tanesi. Tabi İsrail de öyle özellikle Libya'da işte çeşitli cihatçı grupları desteklemek vesaire falan olsun uzlaşmışlar. Tamamen normalleşme konusunda anlaştı deniyor. Evrenselden e, alıyorum bu haberi. E, Tanıdığı manasında mı geliyor bu? Neşin Birleşik ki? Arap Emirlikleri'nin İsrail'i tanıması manasında mı geliyor? Yani hmm. e, şey olan yani ülke. Tanı tanımıyor muydu ki? Bence tanıyordu bu arada. Diplomatik açıdan e, tanımak diye bir bak kim orada da şey yapıyor bence tanımıştır bunu tanımayacak tanım ama cüreti gösterecek bence bir Orta Doğu ülkesi olmamıştır ama e, özellikle Filistin meselesi konusunda uzlaşmazlıklar vardı Orta Doğu Barış Planı vesaire konusunda şimdi esas soru işareti şu e, acaba İsrail'in bu Orta Doğu Barış Planı meselesine de tanıdı mı e, yani onun, o konuda da uzlaştı mı madem normalleştiler diye bir soruşlar. Zaten Filistin yönetimi hemen karşı açıklama yapmış. İhanet olarak yorumlamış e, bu yakınlaşmayı. Evet. Bu arada tekrar yoklayalım Sezin Hanım. Peki. Sezin Hanım bağlanırken şöyle geçiyor. Evrenseldeki haber. <gülüyor> Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Birleşik Arap, Arap Emirlikten nedense söyleyemiyorum. İsrail'le normalleşme konusunda anlaşmaya varmasının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi. Ee, Kudüs Mescid Aksa Filistin davasına ihanettir denmiş ama bu sefer sanırım Sezin Hanım e, burada. Buradayım buradayım. Sezin burada Hanım diyenlerim iki, iki oldu. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bildiniz iki oldunuz ya. Bak, Hoş geldiniz bak. tekrardan. Canın benim bütün bu sürekli düşüp durmalarım canın komplosu aslında ben bunu bilmiyor muyum değil mi? <gülüyor> evet <efendim. gülüyor> Yine satan şansım şey konu... Durun bir dakika İşin ben size, yol size yol şimdi yol o zaman bu konuyla ya. ilgili muazzam bir komple teorisi şey yapayım. Gerçi ha, bir kimsel işte bir şubesi söyle bakalım. <gülüyor> e, güne, güne, güneşte patlamalar varmış. Hmm. birkaç birkaç gün içinde dijital hayat durabilir diye Sputnik'te haber vardı. Büyük olağanüstü bak, bak, bak. E, patlamalar oluyormuş. Dünyadaki radyo iletişimi zarar görebilir denmiş dün Sputnik'teki haberde ve bizim hemen ertesi gün e, böyle bir sorun yaşamış olduk. Evet yani radyo tamam da Twitter o zaman ne olacak? O da dijital bir alet. Sizin hanım ne yapmayı planlıyorsunuz? Twitter planlıyorsun? mı bitirir? <gülüyor> Vallahi bak yani ben de sizin güneşinizin patlayı veririm. Ona göre <gülüyor> diye diğer... <gülüyor> Şimdi alkışlarla yaşıyorum görüyorsunuz. Neyse konuya çok limonlu bir <gülüyor> limon sıktım yani tamamen. komple teoriniz kursağınızda kaldı. Yaparsınız şimdi bir araya geldiniz. Dış i̇ki, olarak. İki bölüm yaptık i̇ki zaten İlhan Bey'le <gülüyor> Daha doğrusu <gülüyor> Açık Radyo'nun gerçek iç mihrakları olarak. Bu arada sürekli benim durmalarında beni böyle sürekli e, destekleyen arka plandaki ekibimize de çok teşekkür ediyorum hepsine. Çok sağolsunlar büyük sabırla ve teknik başarıyla sürekli beni geri çekiyorlar. Ee, Sayelerinde hep diyorum ya kapıdan kovsunuz bacadan giriyorum yani bir şekilde programa müdahil oluyorum. Şimdi ya, düşmezsem bir de Belarus'tan birazcık bahsetmek istiyorum. Malum Belarus evet. pek fazla gündemimizde olan bir ülke değildi ee, ama birdenbire gündemimizin en tepesine oturuverdi. Hepimiz Belarus uzmanı olduk diyebiliriz herhalde bu süreçte. 3 aşağı beş yukarı yani en azından Belarus'un nasıl bir ülke olduğunu, neler yaşadığını, ekonomik durumunun ne olduğunu herhalde biliyoruz birazcık. Benim ilgimi çeken Türkiye ile ilgili aslında karşılaştırmalı bakarsak Belarus'un yıllarca çok fazla istikrar istikrar istikrar diyerekten değişime direnmesi. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu aslında birçok Farklı hay hayatın alanına yansıtabiliriz. Ee, kendi bireysel hayatlarımıza yansıtabiliriz. Belarus'ta hiç alakası olmayan ülkelerin bir takım konulardaki tavırlarına yansıtabiliriz. Aynı zamanda bütün dünyanın bu e, iklim kriziyle ilgili e, ayman tavrına da yansıtabiliriz, e, benzetebiliriz. E, bu böyle çok entesan bir, yani 1994'ten beri ülkemizde hiçbir şey değişmesin. Hiçbir işte şey e, alıp şunu şuradan şuraya koymayalım. Aynı düzen, aynı ortam, aynı e, yapısal e, ne varsa kurgu devam etsin diye e, Lukashenko'yla ki Avrupa'nın son diktatörü olarak hep adlandırılıyordu. E, öyle büyük bir klişe ki bu. Yani, uykumdan uyandırıp bana Avrupa'nın son diktatörü deseniz hemen Lukashenko, Alexander Lukashenko derim o kadar kafamıza oturmuş bir kalıptı bu. Yani gerçekliğini... E, veyahut işte bazen şey yapanlar oluyor ne oluyor yani gerçek mi bu veya niye Avrupa'ya böyle bir hani ayrıcalıklanıyorsun gibi şeyler söyleyenler oluyor. Bu ya hakikaten bütün akademik dünyada işte bütün işte e, analizlerde hep e, klişe olarak geçtiği için kafamıza kazınmıştı. O yüzden ben bunu diyorum. Ama burada önemli olan e, yani Lukashenko'nun bir zamanlar evet e, ülkede bir takım şeyleri sağlamış olabilir. Şöyle ki bütün Sovyet coğrafyası Kavrulurken adeta krizlerle o işte düzensizlik, kaos, geçiş dönemlerinin zorluklarını yaşarken Belarus öyle kaldı yerinde. Fakat şimdi görüyoruz ki istikrar diye diye nereye kadar? İstikrarlar gerçekten hiç de istikrar olmayabiliyor. Veya istikrarların sonradan başlayan krizleri öyle bir başlıyor ki ee, her şeyi birbirine katıyor. Çok daha ağırlı, sancılı ve yıkımı çok daha e, yıkım derecesi yüksek oluyor. Bilmem siz ne düşünürsünüz? E, e, e tabi istikrarı ama bir yandan da kimin gözünden tanımladığınız göre e, evet. değişiyor. Yani istikrar yani sermaye açısından başka bir şey örneğin. işte Çalışanlar evet. açısından başka bir anlama geldiği için Belarus'ta da tabi benzer bir gerilim var. Hükümet hani Hep. istikrar istikrar bakın o yüzden tesadüf değil Ukrayna işaret ediyor. Ee, evet. Bakın burada neler oldu maydan yani o, Ukrayna'daki meydanın adı evet. maydan. Ee, buraya Hı -hı. çıktılar işte ülke bölündü Rusya işgal etti vesaire vesaire Kırım'ı falan. Ee, evet. Dolayısıyla istikrar diyor ama e, diğer insanlarsa hem ekonomi hem diğer özgürlükler açısından başka bir istikrar arayışı var. Tabii yani ekonominin de işte Rusya'ya göbeğinden bağlı olması. Rusya'nın işte muslukları kıstığında işte ve defalarca savaşlar yaşadılar. Ee, savaşlar derken e, ekonomik savaşlar yaşadılar, çekişmeler yaşadılar. Ya yani Biraz aslında ekonomi öyle bir durumda oluyor ki e, komşuya o kadar bağlısınız ki komşu size böyle sırtını dönüp de e, ne bileyim basit evin ihtiyaçlarını vermediğinde temin etmediğinde ortada kalıyorsunuz gibi bir hal. Ee, böyle bir durum işte Belarus'u evet, uzun zamandır sıkıyor ve e, haklısından önce çok e, burada e, kimin istikrarı, e, kimin e, yaşadığı mesela e, göreceli iyi düzen e, dersek... Benim yıllar yıllar önce işte insan hakları savunucusu olsun, işte herhangi bir şekilde ülkesinin çok daha fazla demokrasi, gerçek demokrasi. Çünkü Belarus Anayasası'na baktığımız zaman birinci madde demokrasiden hemenden vuruyor. Fakat böyle bir şey yok tabi ki. Demokrasinin gerçekten olduğu, hukukun üstünlüğünün gerçekten olabildiği, bir ülke için mücadele verenler için hiç istikrar falan değildi. Onların ne kadar sıkıntı çektiğini ben görüyordum, biliyordum, duyuyordum. Ama işte başkaları belki toplum geneli diyelim ve işte dediğim gibi o çok büyük değişimlerden dönüşümlerden geçerken o coğrafya Belarus yerinde saymak istedi ve biraz beni, benim dikkatimi şey çekti. Şimdi o bütün o Baltık Cumhuriyetleri şimdi Belarus'unu da hemen çok kapısında olarak duruma çok da müdahaleler işte muhalifler kaçtığında şimdi sadece bugün için söylemiyorum hemen oraya gidebiliyorlar vesaire tabi Rusya'yla da aynı zamanda Baltık Cumhuriyetleri'nin öyle zıtlaşması işte şeyleri bir her zaman gerilimi de var malum. Onlar ne kadar çok değişti diye düşünüyordum. Yani onlar bir tür aslında mini İskandinav ülkeleri haline de kendilerince dönüştüler. Ee, Estonya, e, Litvanya ve Letonya'dan bahsediyorum. Ee, dolayısıyla işte belki erken yola çıktığınızda evet krizleri yaşıyorsunuz ama e, o zamanı aynı zamanda dönüşümle de geçirebiliyorsunuz. Evet onların da çok kusurları var. Ben bir şey, onları baltukçuk üretilerini çok övmek için söylemiyorum bunları ama onlar en azından krizlerini yaşadılar ne yaşayacaklarsa. Ve onu geride bırakıp e, ilerlemeye devam ediyorlar. Evet. Yerinde saymak evet. birazcık işte orada e, istikrar diyerek bir şeye saplanıp kalmak e, biraz zor oluyor. Yani Lukashenko'yu Lukashenko son dönemde düşünürsek şimdi ne olduğunu anlamak için e, biraz bir kafanızda zihninizde canlansın diye koronaya karşı savunaya girip vodka için traktörle gezin etrafta diyen bir liderdi çok güzel tavsiyeler bunu, bunu hiç duymamıştım <gülüyor> tamam. bu arada yani Ömer Beyle merenalma hemen niye yapmadınız ki yani bak bir vodkaya iç savunaya gir olay bitiyor yani tamam evet. <gülüyor> Valla zararlı da olsa sauna ve vodka. Savuna kısmı bilmiyorum ama. Şimdi biz burada yanlı, yanlış anlaşılmasın. Yani vodka reklamı yapmıyoruz şimdi. Yasak Tabii. olduğu için söylüyorum. Burada tamamen e, Belarus liderinin söylemine aktarıyoruz. Evet. Biz de böyle hemen dudağımızı, <gülüyor> dilimizi Tabii ısıyalım. dalga geçiyoruz zaten kendisiyle <gülüyor> Çok, Kendisiyle yok dalga da geçiyoruz demeyelim. Aralarımız da iyi çünkü kötü değil. Ama üstüyle... <gülüyor> ee, <Çok iyi. gülüyor> Temaşa. En azıcık bir şey demeyelim. Bir de oğlu var biliyorsunuz bu arada Belarus liderinin küçük oğlu. O da aslında Kaç annesi de, Şimdi dedikodulara girmesek olmaz değil mi biz bu etik olarak? Ee, şimdi 16 yaşında ve ha, o, babasının gezilerine gidiyor yani şeyi düşünün devlet başkanınız bir yere gidiyor ve hemen oğlu yanında. Yani nereye gitse dünyada ve işte Obama'yla işte e, e, zamanında fotoğrafları vardı işte e, şeyle tabii ki e, Putin'le işte yok efendim Çin'e gidiyor yok oraya gidiyor buraya gidiyor her yerde o var yani. Ha veliyah evet. yetiştiriyor yani. Evet Bayağı. biraz öyle bir durum tamam. var kendisi işte bunu inkar ediyor ama e, çok da işte biraz İngiliz kraliyet ailesi prenslerine benzeyen bir tipi var e, Nikolay'ın Kolya olarak. Yani, evet, yani Greta'nın dünyayı değiştirdiği yaşta yani kendisi de aynı zamanda. Şimdi evet doğru çok haklısın. Dünyayı farklı Hatta kimin, kimin Kuzey Kore başkanı var. olduğu yaşta? Ha, haklısın, evet bak, bak bak doğru doğru doğru. <gülüyor> ee, biraz Kolye'de öyle yetiştiriliyor. Ee, her ne kadar Lukashenko bunu inkar etse de evet veliahtı gözüyle bakabiliriz kendisine. Annesi bu arada belli değil. <gülüyor> bu da ilginç bir durum. <gülüyor> Şimdi dedikodu sütunu olarak. Ee, şöyle insanın annesi nasıl belli olmaz. Hı. Tam dedikodu ee, oldu yani. Tam dedikodu oldu yani. iki oğlu var zaten Likoşenko'nun. Onlar işte zaten ağır abiler olarak hem ekonomi konusunda bir tanesi. E, e, e, Viktor ve Evgeni. E, birisi ekonomi konusunda diğeri ise işte daha politik işler diyelim. Politik işler yani muhaliflerin bastırılması, istihbarat konularıydı vesaireydi. Onlarla ilgileniyor. Ee, onlar bunlarla meşgulken ve tabi bu işleri dolayısıyla AB tarafından, ABD tarafından e, ciddi biçimde e, aslında engelliler. E, çok fazla işte şey yapamıyorlar. Ülke dışına da hiç çıkamıyorlar hatta çok fazla bir öyle e, küçük kardeşleri gibi ortalarda dolaşmak e, değil veya boy göstermek değil. Hiçbir şey hatta Belarus'a kilitliler. Ee, ve e, Nikolay da e, hem böyle işte etraflarda geziyor hem işte annesinin o belli olmamasının durumu işte bir ara Lukashenko'nun doktoru olan bir hanımefendinin oğlu olduğu düşünülüyor. Çok da bilemiyoruz öyle devlet bildirinin böyle fazla bilinmesi gerekiyor mu <gülüyor> değil mi yani? <gülüyor> yapıyor bir şeyler. İşte istikrar <gülüyor> gibi bir durum var. Biraz aslında ben Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Asya Cumhuriyetlerine benzetiyorum. Orada da egzantrik liderler malum çıkıyor. Biraz aslında Lukashenko onların tam Avrupa'nın ortasına, Doğu Orta Doğusuna ışınlanmış hali gibi. Böyle bir durum. Evet. Peki galiba da sonuna geldik. Evet, Zaman, başka... Evet ben... <gülüyor> Bugün düşmekten şey yapamadık Bak, aslında böyle akıcı. Atamadınız, atamadınız. Aslında herhalde şey var, bir orada özel zamanlama var. Hani böyle şey, böyle dırırırt, böyle o şey edince, gelince beni otomatik programdan atıyor. Atmasak kılacak, duracak diyorsunuz değil mi? Yine böyle komple. <gülüyor> komple <komplo. gülüyor> Ama ilginç oldu. <gülüyor> NATO ile başladık. Dedikodu haberleriyle Belarus'tan bitirdik. Bak, <gülüyor> Değişik bir seyir izledik. Bunu yapmalı icadını. Can ya yapar. Benim bildiğim can yapar bunu şimdi. Ne <gülüyor> efendim ben kaçırdım sesinizi. <gülüyor> Dinlemiyordum. Uyuyordum o sırada diyorsa. <gülüyor> Neyse. Görüşmek üzere o zaman Peki, diyelim. Peki görüşmek üzere. <gülüyor> Can seninle beraber olmak da çok güzeldi. Seni çok özledim. Hep özledim. Haftaya da Ona bu geçelim. arada e, Can'lıyız. Evet. Ne kahretsin. Tamam, hiç, evet. hiç itirazım yok. Ama tabii Ömer Bey'i de istiyoruz. Hepiniz olsanız. Ben sustsundum. Çok fazla <gülüyor> Görüşmek konuşturmasın. Üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar bu açık kaslı Alp Ulaga ile Spor. Merhabalar Alp Bey Günaydın. Günaydın Özel. Günaydın Alp Bey. Merhaba can nasılsın? Teşekkürler. Sesinizi duymak çok güzel. Bilim kağıdı evet bugün ne konuşuyoruz? Ee, Avrupa kupaları, Şampiyonlar konuşalım diyorum. Yani futbolda tamam. yani tüm spor dalları için malum. Yani ilginç bir yıl geçiriyoruz. Yani ertelenenler, iptal olanlar e, normalde mayıs ayında bitmesi gereken Avrupa Kupası maçları da e, Ağustos'a kaldı. Yani hatta bu maçların bir kısmının işte Mart'ta, Nisan'da oynaması gerekiyordu. Mart, Nisan tabii bir sportif etkinlik yapılması pek düşünülemezdi. Mayıs ayı sonundaki finallerde olmayacak gibi düşünüyordu ama UEFA bir şekilde bunları yeniden programladı ve seyircisiz iki mini turnuva düzenliyorlar. UEFA Avrupa Ligi'ndekiler Almanya'da oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ndekiler de Portekiz'de. Böyle bir sekiz takımlı Evet bu arada Alp Bey de galiba düştü. Ben duyabiliyor musunuz? Bugün maşallahlarımız var yayın konusunda kusura bakmasın dinleyicilerimizde. <gülüyor> Güneşte yani, patlama var patlama. Muhtemelen gü güneşteki bilimsel patlama açıklaması yani var, bu. Evet yani, <gülüyor> yani gerekçemiz hazır. <gülüyor> nedense bize olmuyor da bu arada. Ee, spor haberlerinden bahsetmek konusuna girecek olursak son zamanlarda en fazla takip ettiğim alanların başında geldiğini söyleyemeyeceğim Özdeş. <gülüyor> Bu konuda ben de çok kötüyümdür açıkçası. <gülüyor> yani, ama yani... Portekiz deyince şu anda benim aklıma gelen tek şey dün Tuğba Tekerek'le e, bahsettiğimiz festival. Evet. Portekiz Komünist Partisi'nin <gülüyor> örgütlemekte olduğu e, açık hava festivaliydi. Ama orada bir de Avrupa şampiyonasının yapıldığını, e, futbol şampiyonasının orada yapılacak olduğunu mesela bilmiyordum şu anda. E, Alp Bey'ini öğrenmiş oldum ama ayrıntılarını alamıyoruz e, açıkçası. Evet, sanırım telefonla herhalde e, bağlayacaktır diyecektir diye düşünüyorum. Biraz sonra e, bir yandan yine konuyla alakalı haberlere e, ucundan da olsa değinelim tekrardan tekrardan devam edebilme şansı bulabiliriz. Liglerin ne zaman e, açılacağıyla alakalı tartışmalar da galiba devam ediyor. E, takımlar transfer haberlerini getirmeye başlamışlar, Olduğu gibi aktarıyorum. E, bekleyiş sürüyormuş Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon takvimini. Ee, geçtiğimiz günlerde açıklamış da deniliyor. Bunun üzerine çeşitli haberler e, yapılıyor. Futbol konusundan bahsediyorum. Ee, Türkiye'nin gündemi spor açısından baktığınız zaman galiba şu anda e, futbol olarak ilerliyor. Fenerbahçe'de iki pozitif vaka tespit edildi diye de başka bir haber var. Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir teknik ekipmanın çalış teknik çalışanın koronavirüsünü e, testinin pozitif çıktığı yazıyor. Ee, kulübümüz tarafından Samandıra, Canbartu testlerinde 13 Ağustos'ta tüm futbolcu ve teknik ekip, e, arkadaşlarımıza test e, yapılmıştır denilmiş. Ve e, oyunculardan birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçları pozitif çıkmış. Evde izolasyona alınmış teknik ekip ve oyuncular. E, konu hakkında tekrardan bilgilendirme yapılacakmış Fenerbahçe tarafından. Bu 13 Ağustos tarih yani dün, dün akşam gece saatlerinde yayınlanan bir haberle. Evet aslında bu hani Covid meselesi önemli biz de uzun zamandan bir pek yer veremiyoruz hani işte iptaller liglerin iptal edilmesi ertelenmesi vesaire e, yapıyoruz ama yani tabi sadece futbolda değil basketbol evet. veya diğer kapalı salonlarda yapılan e, meselelerde de yani spor müsabakaları açısından da önemli e, fakat aslında elimizde şu anda <gülüyor> e, şey yok e, bir e, rakam yok veri yok. Veri yok evet. orada. Ama evet. haberler <gülüyor> geliyor. Ya bunlarda bunlar da futbol üzerinden geliyor. Yani Barcelona'nın yaptığı açıklama da varmış. Orada da 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuşlar. Evet, sanırım Alp Bey bağlandı. Evet biz e, Türkiye'deki internet e alınır izin yani. E, ben bir şey de Türkiye'deyim. Burada gördüğüm en büyük fark internet bağlantısının şeyi fark etmeksizin kötü olması. Biraz <gülüyor> onun izin Hoş geldiniz. E, evet. Nerede kalmıştık yani ne kadar duyuldu bilmiyorum benim. Bak. Vay neredeyse hiç biri duyulmadı. Tam başlarken Peki, Peki. Ee, şöyle yani bu UEFA Avrupa Kupalarının Avrupa Kupasını kurtarmak için e, bir plan yaptı ve e, normalde Mart, İsa, Mayıs ayında oynanması gereken çoktan bitmiş olması gereken maçları Ağustos ayında bir mini planla Portekiz ve Almanya aldık. Yani seyircisiz. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynayan mini turnuvalar planladılar. Şimdiye kadar da işte hatta ikinci tur maçları da vardı oynamamış. Onlar tamamlandı. Çerek finallerin sonundayız artık. Ee, tabii böyle alışılmadık bir durum olunca e, bir takım sürpriz beklenmedik sonuçları da açık oluyor bu turnuvalar. Ee, bunu şimdiden gördük. Hatta Şampiyonlar ligi çerek finalleri öncesi şöyle bir durum söz konusuydu. Sekiz çerek finalistten Sadece ikisi daha önce şampiyonluk yaşamış takımlardı. Yani çok sık rastladığımız bir durum değil. Sadece Barcelona ve Bayern ee, bu, bu sekiz takımın mesela biri de daha önce finaller oynayıp kaybetmiş bir da Atletico Madrid. Diğer beş takım hiç finale bile çıkmamış takımlar. Yani ki Atalanta ve Leipzig buranın sürpriz takımları, en sürprizleri. Ama Paris Saint Germain, Manchester City onlar da... Daha hiç final görmediler. Yani yıllardır bunun için uğraşıyorlar ama e, yere finale çıkmakta bile zorlanıyorlardı. E, böyle sürprizler açık bu turnuva. Avrupa Ligi'ndeki takımlar da Almanya'da oynuyorlar. Köln, Düsseldorf. E, tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu sezon ara verildi. İşte takımlar maç yapmadılar ama şey devam etti yani. Hani evlerinde, bahçelerinde ya küçük gruplar halinde çalışmaya devam ettiler. Sezon tekrar başladı ve çok uzun bir sezon olduğunu bunu söyleyebiliriz. Sadece fiziksel olarak değil. Zihinsel olarak da çok yıpranlı takımlar ve oyuncular. Çok normal. Bir Wolverhampton Wanderers örneğini vereyim. Bu hafta başında UEFA Avrupa Ligi'nde seviye karşısında eğlendiler son dakikalarda yedikleri golle. Sezonu 25 Temmuz 2019'da açmışlardı. 2020'nin Ağustos'una geldik. Hala maç oynuyorlardı. Yani 300 68 gün sanıyorum süren bir sezonları oldu daha fazla hatta. Bitmeyen sezon Wolverhampton için. Son Arada kaç? 3 ay mı hiç maç yapılmadı? 3 ee, ay aşağı yukarı. 3 ay. Ama tabii maç yapmasınızda sezon bitmemiş diye düşünüyorsunuz. İşte yani bir eve kapanmanın şeyi var. E, yarattığı depresif durum var. O yüzden o 3 ay tatil gibi pek geçmemiştir oyuncular için. Bazı yabancı oyuncular bazı ülkede kendi hani ülkelerine gidenler vardı ama bu sınırlı sayıda oyuncu. Bunu hesaba katalım. Neyse biz şeyimize dönelim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde e, eşleşmeler yani finale kadar kurala çekilmişti. E, ve sanki şöyle gözüküyor. Yani Bayern Münih yıl başından beri çok iyi oynuyordu. Pandemi dönüşü de Almanya Ligi'nde süklası ettiler ve Lig Şampiyonu, Kupa Şampiyonu oldular. Üstelik o oynanmamış bölüm zaten azdı Almanya'da. Onu erken başladı, erken bitirdiler. Bir sezonu tamamladıktan sonra dinlendiler ve yeni sezona başladılar. Yani Fra İspanyol, İtalyan, İngiliz takımları gibi değil. Bitmemiş sezon değil Almanya için. Fransız takımları için de böyle ve ilginçtir ee, mesela Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalisi biliyoruz şimdiden Paris Saint-Germain-Atalanta e, Pardon e, Leipzig e, Biri Alman biri Fransız takımı Yani bir parça olsun Dinlenmiş tazelenmiş iki ülkenin takımı Yarı finalde e, Şimdi bugün Bayern Münih Barcelona çeyrek finali var e, Yarında e, Manchester City Lyon oynayacak Yani bir Alman bir Fransız'da çıkabilir ben de hep düşüneceğim şöyle yani bu bir parça dinlenmiş takımlar acaba daha şanslı olur mu diye düşünüyordum. Şimdi de öyle gitti ama nasıl bu bugün ve yarın göreceğiz. Gerçekten öyle olup olmadığını. Özellikle Barcelona'da tıpkı Real Madrid gibi ciddi bir düşüş var. Son 2 2 sezondur. yani Real Madrid Ronaldo'yu kaybetti zaten. Kaybetmişti. Barcelona'da da Messi hala etkili ama hani zirve dönemindeki Messi değil ve takımın geneli yaşlandı. Hani bu iki takım Barcelona Real Madrid 2015-16'daki çok iyi dönemlerinin altındalar. Bu sebeple sanki Bayern'in favori gibi duruyor. Yanında Manchester City yıllardır kovaladığı bu şampiyonluk hedefi için sağa çıkacak ve Lyon karşısında favoriler. Ama onlar için de uzun bir sezon oldu. İşte bir de her kupada yani zaten İngiltere'de lig uzun her kupada üst turlara çıkan final oynayan bir Manchester City, City var. Herhalde bu sezon e, yani 50 maçın hayli üzerindeler şu anda. Geniş kadroya rağmen kolay değil. E, sanki bu tarafta da Manchester City, City Bayern finali olabilir gibi geliyor. Yani ben bu şey başlamadan Bayern Münih Paris Saint Germain Finale olabilir diye düşünmüştüm. Yani Paris Saint-Germain'in bir kural şansı vardı. Daha zayıf tarafa düşmüşlerdi. Ama çok zor geçtiler turu. Sürpriz Atlanta karşısında yani 90 ve 93. dakikalarda buldular golleri. Yani Maçın son dakikası ve e, Ekstra'nın e, 3. dakikasında attıkları 2 golle e, yarı finale yükselebildiler. E, malum Manchester City için aynı durum söz konusu Paris Saint-Germain için de bu iki takım Körfez sermayesinin aktardığı müthiş kaynaklarla yükseldiler son 12 yılda. Ee, ama sadece kendiliklerindeki şampiyonluk değil. Elbette şampiyonlar ligi şampiyonluğu da çok önemliydi. Burada arada sermayesi derken hangisi hangi? Yani ülkeler anlamında mı söylüyorsunuz? Yoksa ikisi de Suudi Arabistan'dan mı mesela? Yok. Paris Saint-Germain'in sahibi işte Katar ııı ee, Yatırım fonumu, şeyin uzun unuttum yani. Nerede? Katar Devleti, Paris arkasında. Öyle doğrudan Men devlet. Ben bunu Hı. unutmuşum Hı. tamamen. E, Manchester arkasında ise e, Abu Dhabi sermayesi var. Yani Birleşik Arap Emirliklerinin emirliklerinden ikinci büyüğü Dubai'den sonra. E, ve hani bu küçük şey zengini, fosil yakıt zengini ülkelerin kaynakları Sınırsız olmadı, olmasa da futbol dünyası için çok büyük. Müthiş kaynaklar aktardılar. Yani 2000'i sıkma aldıkları dönemden beri. Biri 2008, öbürü 2010 galiba. Ama dediğim gibi hedef Avrupa şampiyonuydu. Ama işte geçen 10 yılda geleneksel Avrupa güçleri, işte başta Barcelona, Real Madrid, arada Bayern Münir, onlar engel oldular. Yani bu takımlar bir türlü... E Yarı finali çıkamadılar çıkamadılar. Bir kere mektisitim yarı finali var. Paris Saint Germain'in 25 yıldır ilk yarı finali. Ya 1995'te çıkmışlardı yarı finali. Hani evet. Katar Yatırım Otoritesi'ymiş efendim. Aradığınız isimde. E, Katar'ın yerli ve yabancı yatırım konusunda uzmanlaşmış egemen servet fonu diye yazıyor. Wikipedia'da. Açık olan Wikipedia'da. Tabii evet. Ama işte o Katar Devleti yani sonuçta. Evet. Katar'ın arkasındaki bu sıkça da eleştirilen bir... E, sermaye yapısı iki takım da bu yüzden e, Avrupa'nın dediğim gibi geleneksel güçleri tarafından e, sıkça eleştiriliyorlar yani başta İspanyollar ve Bayern olmak üzere i̇şte bu sene belki ikisinin finalini görüyoruz ama bir de başka proje var dün e, Leipzig'te Almanya'nın takımı e, Leipzig yarı finalde yükselen ikinci takım oldu ve Paris Saint Germain'de oynayacaklar yarı finalde Leipzig'te Malum Red Bull'un patronu Zirk Matesiz'in takımı. Aslında RB Leipzig Razenbol diye geçiyor galiba. Ama Red Bull'u çağrıştırması için yapılmış bir şey yok. Yani Red Bull ismini kullanamıyorlar şimdi. Forma reklamları Red Bull. 2010 yılında kuruldu ve 10 yıl içinde Almanya 4. liginden Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldiler. Ve öyle işte milyarlar harcayıp değil daha planlı bir şekilde yani Saint-Germain ve City'nin çok büyük paralar harcayarak ancak yapabildiğini onlar çok daha düşük bütçe ve akıllı yatırımla yaptılar. Ee, üstelik Leipzig'in teknik direktörü Yülin Nagelsmann 33 yaşında. Ee, yani sanıyorum 19 yaşında sakatlandığı için hani genç takım düzeyinde futbola futbolculuğa futbolculuk hayallerini suya atmış ve ondan sonra tamamen Antony Odaklanmış birisi ama 28 yaşında zaten Alman Ligi, Bundesliga'da Hoffenheim takımını çalıştırıyordu. İki sezondur Leipzig'te ve işte Almanya'da hep ilk dörtteler bu sezonda Şampiyonel Ligi yarı finalindeler denildi Atletico Madrid'i. Yani bu kupanın nasıl gediklerinden biri son on yılda iki kez finalini kaybetmiş Atletico Madrid'i elediler. Büyük bir iş yaptıkları ee, hani şu olur Türkiye'de görüyorsunuzdur. İşte 70'li yıllar 70'li yıllarda doğmuş bir takım teknik direktörler çok normal olarak şu an Türkiye takım çalıştırıyorlar. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta, Okan Buruk, Başakşehir'de Erol Bulut, Fenerbahçe'ye geldi. Hani bu teknik direktörler için şey diyor, Genç teknik direktör. Genç teknik direktör falan değil onlar. Çok olmaları gereken. Yani genç teknik direktör iş 33 yaşındaki Nagasman olur. Yani 48 yaşındaki Adam genç teknik teknör olmaz. Ya zaten 40 ile 60 yaşlar arası için bir meslek. Yani teknik teknörlük, antrenörlük genelde. Evet. Ama 45 e, yaşında şey, adam genç teknik teknör olmaz. Evet. Daha önce bahsettiğiniz ismi de Messi ve Ronaldo'dan küçük olduğunu da söylüyor. Teknik masadaki arkadaşlarımız da. Yani yaş üzerinden bakıldığında. Evet. Tabii tabii Ronaldo'dan küçük Messi'yle aynı yıl herhalde. ay farkı olması lazım. Öyle biliyorum. Ee, Ronaldo'dan iki yaş ufak. Nuggetsman'ın. Yani oyuncuların hatta şimdi bu Leipzig'te olmayabilir ama önceki yılın 28 yaşındayken falan takımdaki, kendi takımdaki oyunculardan da e, bazı oyunculardan gençti. E, Leipzig'in yaptığı önemli iş. Yani Paris Saint-Germain elbette Atletico Madrid'ine Leipzig'i yeğleyecektir yere düşme için. Ee, ama yani şunu unutmayınlar. Çünkü bir önceki tur toplamadı. Şimdi Atletico Madrid eledi. Ee, üstelik santraforlarını kaybettiler. Çünkü şu bir yandan da biz transfer dönemindeyiz futbolda. Transfer dönemi açıldı. Peloso itibarıyla ve Almanya liginde gol ikinci olan santraforları Timo Werner'i Chelsea'ye kaptırdılar. Ya yani bu aylar önce belliydi ama Chelsea onu istedi yani. Hani Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamasın dedi artık. Siz bu, ee, ve bu e, izmanlara çıkıyor yani. O, yani bir olur. şey sorabilir miyim? Başlamış, evet. Siz, e, siz bu genç teknik direktör e, deyince 33 yaşında vesaire deyince aklıma şöyle bir soru geldi acaba hiç futbol oynamadan gelip de dünyada hani ciddi başarılar kazanmış bir teknik direktör var mı acaba yani profi, alaylı olmayan yani? Vallahi yani son dönemde e, bu eğilim yaygınlaştı yani çünkü. Yani profesyonelleşiyor yani teknik direktörlüğü o zaman. Ee, şöyle yani çok normal tabii. Teknik direktörlerin futboldan gelen kişilerden çıkması çok normal. alanı yani evet. bilen, tanıyan futbolculuğunda edindiği bilgisini sonra elbette bunun okuluna giderek pekiştiren kişilerin olması normal. Ama şimdi hiç futboldan gelmen ya da çok düşük kariyerle bu işte başarılı olan antrenörü görüyoruz. Mesela Juventus'u Jose Mourinho var. Önce... Benim bilim. Mourinho'nun futbolculuğu evet yani herhalde bir üçüncü sınıf futbolcucuk. O oynamış evet futbol. İzikçiymiş. Futbol, kimse hatırlamaz. E, Juventus'un antrenörü Sarı mesela. Hiç futbolla hiç alakası yok. E, yani şampiyon yaptı. Şampiyonlar liginden ilerince geçen hafta e, Juventus kovdu onu. Ama Sarı hiç oynamamış. E, yani lisanslı futbolculuğu var mı bile bilmiyorum. Profesyonelliği bıraktım. Amatör olarak bile herhalde bir şeyi yoktu. Yani geç yaşta zaten antrenörü geçmiş bir isimdi. Yolun Nagelsman iyi bir örnek. Yani futbol alanı böyle kendini kapatmaya çalışır. Ee, Türkiye'de daha barizdir bu parlak yani. Futbolun dışından kimse gelmesin falan gibi. Bu aslında şey tabii. Ee, kendilerine rakip istememelerinden dolayı. Yani. Tabii ki futbolcu olmayıp bu işten çok iyi anlayanlar olabilir. Ee, onlara kapıyı kapatmak için yapılan bir hamledir bu. Ama açanlar olduğunu görüyoruz. Yani genç yaştan ya da ileri yaştan bu işe girip başarılı olanları iyi örnekler yani bunlar. Başkaları da var yani şu an aklıma gelmedi. E, mutlaka başka örnekler de vardır. E, tamam. Dediğimiz gibi bugün ve yarın diğer iki final maçı var. E, pazar ve pazar günü UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçları var. E, Manchester United seviyeyle oynayacak pazar akşamı. E, şey günü de ee, Pazartesi akşamı da <gülüyor> Şah Tordonesk'le ee, Kim oynuyor? İzlediğini unuttum yani Yarı finalin Salı ve Çarşamba günü Şampiyonel Ligi Yarı finalleri var Haftaya Cuma bir hafta sonra UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'da Köln'de ve Bir sonraki pazar günü de Lisbon'da Şampiyonel Ligi finali Çok alışılmadık bir durum Yani tarihte ee, ilk kez bu olağanüstü durum sebebiyle bu maçlar yazın ortasında oynanıyor yani tarih boyunca ya Mayıs ortası sonu seyrek olarak da Haziran başında oynanmıştı F Şampiyonlar ligi ya da eski ismiyle şampiyon kulüpler kupası finalleri ee, bu kez Ağustos'ta böyle bir şekilde UEFA sezonu e, bitiriyor ya ben dediğim gibi e, hani sürpriz açık bir turnuva olduğunu görmüştük en başından. Ee, yani Paris Saint-Germain'in bir şansı olmuştu ama sanki Bayern iş, hani sezonu bitirişi dinlenmesi ve e, şeyle form durumuyla bir parça net yani Bayern Münih kazansa. Evet. Taşırmam. bir de Bayern Münih'te şöyle bir durum söz konusu. 10 ee, yılda bir Belki Avrupa'nın en planlı kulübü böyle. 8-10 yılda bir çıkış yaparlar ve bir final şampiyonluk görürler. Bu şampiyonlar liginde. Ona uygun yani 2010-12-13 final oynadılar mesela. 13'te kazandılar. İşte aradan 7 yıl geçmiş. Yani o finallerden itibaren 8-10 yıl geçmiş. Alp Bey galiba gidip... gene, gene mi düştü? Evet. Duyuyorum. Ama yani bilgiyi aldık. Kendisi e, tahminini Bayern Münih üzerine koydu. Ben Barcelona diyorum. Senin tahminin nedir Özdeş? Gel, ya ben gelmiyor. hiç bilmiyorum Can. <gülüyor> Bayağı hiç takip, takip etmiyor. Duyabiliyor musunuz? <gülüyor> Diyeceğim şimdi Beşiktaş ama <gülüyor> <gülüyor> hiç alakası olmayacak. <gülüyor> evet. Duyabiliyor ee, musunuz? O kadar uzadım yani. Yayında mıyız? Evet. Duy Duyabiliyor musunuz? Evet, evet şimdi duyuyoruz. Az evvel gitti sesiniz. Ha ha. Bir yer, şey de değiştirmedim ama bir yerde değiştirmedim. Ee, şey için Avrupa Ligi için hatırlatalım. Oranın kazanan takım da Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi giy hakkı elde edecek. Ama zaten işte Manchester United ee, seviye Şampiyonlar ligine gidiyorlar. Ee, o sebeple OAK kapalı olarak bir takım için kullanılabilir. Şöyle ilginç bir durum oldu. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir durum söz konusu oldu. Ee, Ren takımı kim elenince ee, rakiplerden biri ha, tamam pardon ee, evet şeydeki bu Wolverhampton takımı elenince Avrupa Ligi'nden. Fransa'nın Rennes takımı Fransa Lig üçüncüsüydü. Ön eleme oynayacaktı. Bu bon e elenince Rennes doğrudan şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yeni sezonda. Yani Eylül'de başlayacak. E, Ekim'de başlayacak sezonda. E, bunun haberi alınca gece 3'te Rennes stadında şampiyonlar Ligi maçı çalıyorlar. Hatta 20 dakika, yarım saat falan galiba. E, bunu kutlamak için ama komşuları, bütün stada komşu evleri falan isyan ettirmişler. Gecenin bu saatinde. şampiyonluğumuzu iç aldıkları için tarihlerine ilk kez gidecekler ama pek stada komşu evlerin sakinlerinin hoşuna gitmemiş. Anladığım kadarıyla <gülüyor> böyle ilginç bir durum oldu. Evet. Ben de eşyalar için. Ee, bir de yani şey çıkmıştı onu bir şekilde oyuncu bilmiyormuş. İşte Atletico Madrid'de Barcelona hatta Barcelona'da bir oyuncunun kim olduğunu bilmiyoruz. ...Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyduk. Açıklanmadı mı ismi? Barcelona da... ...bugün oynayacak gibi duruyor. Ee, herhalde bir... ...bulaşma elisi... olmadığını düşünüyorlar. Ee, böyle bir durum söz konusu ama... ...mesela... ...yeni sezona başlayan ligler var. İskoçya'da onu gördünüz bilmiyorum. Ya da duydunuz mu? İskoçya Ligi erken başladı. Yeni sezona ve... E, İki hafta oynandı. Üçüncü hafta maçları ertelenmeye başladı. Çünkü işte Celtic Aberdeen birkaç takımdaki oyuncuların testleri pozitif. Hatta Celtic'in oyuncusu haber vermeden bir de Fransa'ya gidip dönmüş. Ee, bunun üzerine maçları ertelendi. Sezona bir ciddi ara verilmesi söz konusu. Belki ertelemelerin dışında da. Ee, yani bu yeni sezonda kolay olmayacak. Onun şimdiden sinyallerini alabiliyoruz. Yani bu şeye bir kapalı devre şeklinde bir ülkeye şehre kapatıp maçları yapıyorsunuz ama normal deplasmanlı seyahatli şekilde maçları yapmak hele bunu seyircili düşünmek çok olası gözükmüyor. Ee, şimdiden zaten bu tamamen dolu tribünler önünde seyirci ihtimalini ileri atan bazı kararlar var. Yani Fransa'da oldu. Galiba kim onunla alındı. En fazla 5000 kişi izin var. Ee, en İskoçya bir örnek. Yani bu yeni sezonda biz böyle tamamen dolu tribünün önünde maç izleyemeyebiliriz. Tabii bu da hani şu Haziran başından beri izlediğimiz tablo çok atmosferin böyle olması da biraz moral bozucu açıkçası. Ben tam zevk aldığımı söyleyemeyeceğim maçların böyle oynanmasından. Diğer taraftarlığı için de herhalde geçerli bir durum bu. Ya, futbolcular durum için, de, bu futbolcular için ekstra zor olsa gerek. Tabi seyirciliği oynatmak çok zor işte hani diyelim ki 5 bin seyirci ee, onu bile kontrol etmek çok kolay olmayabilir. Gerçekten ama yani 60 bin seyircili bir etkinlik değil mi? Herhalde biz bir sene daha düşünemeyeceğiz onu. Yani öyle gözüküyor. Yani bu sadece futbol için değil işte herhangi bir böyle bir toplu eylem, konser işte herhangi bir şey için bir ee, virüsün tamamen önleyecek bir şey bulunmadan, bir evet. ilaç bulmadan bunu düşünmek pek, pek mümkün değil. Yani, yani bir de... Bu şu, hani şu devreye giriyor. Sporun ve futbolun şöyle bir alışkanlığı var. Çok yani 60 yıl önceye dayanan bir e, yayın tecrübesi var spor alanının. Bu başka gösteri alanlarında bu kadar şey değil, kadar yönün değil yani bir... ...tiyatroda mesela pek yoktur konserde bile sınırlı yani futbolu düşünün yani bir sezondaki farklı şeydeki her maç çekiliyor ve yayınlanıyor ve bu uzun yıllardır böyle bu müthiş bir yayın tecrübesi yani bunu yapanlar çekenler için böyle bir şansı var yani seyircisiz olsa bile e, televizyon yayınıyla başka yerleri ulaştırabiliyorsunuz e, hani bu avantajdan faydalanacak tek avantajı bu olacak sporun herhalde gösteri sanatları için e, yani tiyatro konser ee, evet. Hatta sin sinema için böyle bir böyle bir sıkıntı var. Yani sinema gene aynı şekilde evde de izlenebilir halde de tiyatrocular için özellikle bu durum oldukça trajik hale almaya başladı. Yani doğrudan konumuzla alakalı değil ama Türkiye'de devlette de desteğinin verilmediği için e oyuncular şu anda isyan etme noktasına gelmiş durumdalar. Yeni bir düzenleme talep ediyorlar. Özel tiyatrolara İngiltere, devlet desteğinin tanımlanmasında yönelik yani. e, yeni, yeni bir dönem yani. Bu gösteri sanatlarına İngiltere çok geç kaldı. E, yani şeyi yok. Yani şöyle bir böyle bir sistem yok en azından bugün yani. Biz oyunumuzu oynayalım, bir stream sisteminden yayınlansın, YouTube vesaire neyse ve hani parası oran ödesin, abonelik olsun, değil mi? Böyle bir mevcut durumda böyle bir sistem yok. Beş yıl sonra olur belki. Yani futbolu böyle bir şey var yani. E, milyonlarca, yüz milyonlarca kişi o yayınlar için para ödüyorlar. Ama yeni değil yani. Dediğim gibi futbolda bu yayıncılık 60 yıldır var. Para verip yayın izleme sisteminden 30 yıldır var. E, böyle bir alışkanlık var. Uzun yıllar harcandım bunun bunun bu sistemin kurulması için. E, bir anda geçemezsiniz bunu, İşte o yüzden destek, yani tiyatro zaten çok büyük bir alan. destek olmazsa yok olacak olağı. ...çok haklı şekilde varyansın ediyorlar. Evet. evet. Peki. O, e, süremizin sonuna geldik Alp Bey. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere efendim. Biz biraz daha e, aradan sonra devam edeceğiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Ark Ulaga Spor Açık Gaste If you was brown, stick around, but as you black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they're all having fun, there's all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said if you was white, you'd be all right. If you was brown, you stick around, but as you black, Oh brother, get back, get back, get back. They went to the employment office. The number I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother. Get back, get back, get back. Me and a man is working side by side. This is what it meant. They was paying him a dollar now, and they was paying me 50 cents. He said, If you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh well, brother, get back, get back, get back. I hope built this country, and I fought for it too. Now guess that you can see what a black man have to do. He says, if he was white, he's all right. If he was brown, stick around. But as he black, we're a brother. Get back, get back, get back. I hope when sweet victory. The stage. The Evet e, Açık Radyo'dasınız Açık Gazete programı kısa bir süre daha devam ediyor az evvel dinlemiş olduğunuz şarkı Big Bill Brunzi'ye aitti evet. Black Brown and White Blues e, şarkısı ırçılık karşıtı bir şarkı sözlerinde de işte, e, siyahlara ve kahverengi diye geçiyor e, halklara yönelik e, ayrımcılığı anlatıyor. Ee, neden çaldığımıza gelince kendisi Big Bill Brunzi 1958 yılında bugün hayatını kaybetmiş. 1898 yılında e, doğmuştu. Ee, önemli bir blues şarkıcısı Amerikalı e, evet. Big Bill Brunzi. Kirli çıkı programına sarkmış durumdayız şu anda da ama haberlerimize devam ediyoruz. Evet destekçimiz Ece Sanal Kılıçöz diye de çok teşekkür ederiz. Bir süre, bir herhalde bir 10 dakika içerisinde diğer haberlerimizle de, elimizde kalan haberleri de bitiririz diye düşünüyorum. Evet. Şöyle devam edelim istersen Can. Hani en son Kamala Harris'ten Biden'ın yardımcısından söz etmiştik. Ona dair dün de bir haber vermiştik. Özellikle çeşitli şirketlerin yöneticilerinden açıklamalarda bulunmuşlardı. Onlar da hani bu kararı destek veren açıklamalarda bulunuyorlar. Biden'ı özellikle... CNBC televizyona konuşan bir CEO Kamala Harris'in Biden'ı ne sağa ne de sola çekecek birisi olmadığını merkeze tutabilecek birisi olduğunu söylüyordu Guardian'da ise bugün bir başka haber var deniyor ki Kamala Harris'in açıklanmasının isminin açıklanmasının hemen ardından Biden'ın seçim kampanyasına 24 saat içerisinde 26 milyon dolar destek gelmiş 26 bir, milyon dolar kaç, kaç evet, saat içerisinde 24 saat içerisinde bu yani ciddi saatte bir 1 milyon destek. dolardan fazla um, para evet umutlandırmış yani bir e, kesimi e, harise dair e, durum bu e, bunun dışında Trump'tan e, açıklamalar var e, neredeydi şimdi az evvel Trump'ın iddiası hala seçimlerle ilgili iddialarda bulunuyor e, başkan Trump 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri ee, özellikle e, posta yoluyla yapılmasına karşı açıklamalarda bulunuyor. Bu sefer demiş ki, İndependent Türkçe'den okuyorum, oy pusulları ölülere, kedilere ve köpeklere gitti. Kedilere mi? Kedilere, sadece kedilere değil, köpeklere. <gülüyor> Her zaman gibi hiçbir kanıt tabii ki göstermemiş. Demiş ki e, demokratların Covid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebi Gerçek dışıdır yani bir oyuna hazırlanıyorlar diyor Trump. Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak. Asıl sıkıntı demokratlar olacak diye bir açıklamada bulunuyor. Trump Ama... hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonun kesilmesini istedine belirterek hangi polis Biden'a oy vermek ister ki ifadelerinde kullanmış. Aynı zamanda demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini söyledi. <gülüyor> Aynen. Ya bununla ilgili Common Dreams'te bir e, haber vardı. Tam da Trump'ın bu e, çelişkili durumuyla ilgili haber veriyorlar. Diyor ki, yani Trump bir yandan açıklama yaptı e, dün bu bahsettiğin e, açıklamada destek vermeyeceğim diyor 25 milyar dolarlık bir e, Amerikan posta servisine. Destek bütçe kaynak desteği verilmesi gerekiyor bunu vermeyeceğim evet. diyor daha sonra çıkıyor posta ofisinin kaynakları yetersiz bu nedenle 3 Kasım'daki seçimlerde posta yoluyla oy kullanılmamalı diyor e bunun için demokratlar diyorlar ki şey hani para desteğinde bulunman lazım onu da vermeyeceğini <gülüyor> açıklıyor böyle bir tuhaf bir sarmal var orada kendi vermediği bütçenin bütçeyi gerekçe gösterip seçimlerin bu şekilde yapılmaması gerektiğini açıklıyormuş yani. Evet yani bu ne perriz, bu ne lahanı turşuz dedirtebilecek bir olay. Evet, Trump gelilerin çağında bunlar mümkün. Bu arada BBC Türkçe'de de bir haber var. Yeni bir kitap çıkıyormuş. Gazeteci Bob Woodward'ın kitabı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki 25 kişisel mektubun ilk kez yayımlanacağını e, durmuş. Evet. Nasıl kişisel de, mektuplar bunlar? E, evet, değil mi? <gülüyor> Ondan demin <da> değilim. <gülüyor> devlet başkanı nasıl kişisel yazışıyor? <gülüyor> Bilmiyoruz. Nasılsınız? Öfke, Rage ismini taşıyacakmış e, kitap. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında daha önce kamuoyuna açıklanmamış 25 kişisel mektup. <gülüyor> Gerçekten kişisel mektup diye şey yapıyor. Geçiyor. Yayın evi ise, e, şey yayın evi üzerinden yapılan açıklamada e, bir fantezi kurgu filminden çıkmış gibi <gülüyor> demişler bu evet. kişisel mektup. İki, bence Tanıtım... açıkçası çok merak ettiğimi itiraf etmeliyim. İkisi Tanı... acaba nasıl yazıştılar? Tanıtım yazısında İki lider olağanüstü diplomatik bir dansa kendilerini kaptırmışken kim ilişkilerinin fantezi filminden çıkmış gibi tanımlıyor, tanımlıyor <gülüyor> ifadelerine yer vermişler. Evet, ilginç kitap olacağı benziyor. E, mutlaka okumalıyız ve tanıtmalıyız. Aa, bir de şey dansa. demiş, 2018 yılında Singapur'da Kim ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mitingde Trump bana güzel mektuplar yazdı, birbirimize aşık olduk ifadelerini kullanmış. <gülüyor> Güzelmiş. Hadi bakalım. Eee... Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. Tabii ki Trump ve Kim hakkında değil. 818 milyon öğrencinin okulunda el yıkama imkanı yok açıklaması evet. var. de yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılı vesilesiyle COVID-19 ile mücadelede okullardaki eksik hijyen koşullarına dikkat çekmiş Birleşmiş Milletler. UNICEF yani Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. Evet. gerçekleştiriyor bu açıklamayı. Ve okulların %43'ünde öğrenciyen ellerini yıkamalı için gerekli olan su, sabun ya da lavabo olmadığını açıklamış. Toplamda 818 milyon öğrencinin 295 milyonun Afrika'da bulunan Sahra Çölü'nün güneyinde kalan ülkelerde yaşadığını ifade ediyor. Ufak bir hatırlatma deyse, yapayım. Geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'nun hazırladığı 2019 Dünya Su Raporu'na göre 2 milyar insanın temiz su kaynaklarına düzenli erişim yoktu. 4.3 milyar insan sıvı tesisat kullanmıyordu. Bu kaynakların kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği nedeniyle 2017 yılına kadar bu sayının artmasını da beklendiği yazıyordu bu e, raporda. Ve e, yani bu durum aynı zamanda temel bir insan hakkı ihlali olarak kabul ediliyor. Bu rakamların olduğu bir zamanda insanlar e, COVID-19 gibi bir krizle karşı karşıya kaldı. Durumda her ne kadar şu anda fark edilmiyor olsa bile Trajik hale de geliyor bugün üleyimde verdiğimiz rakamlar üzerinden baktığınızda da. Evet maalesef e, çok çarpıcı rakamlar. Covid koşullarında suyu bile olmayan öğrencilerden e, söyledi. Ve 10 milyonlardan hatta 8-10 evet. milyon, milyonlardan e, söz ediyoruz. E, Endonezya'dan ilginç bir haber var. Yine de Oçavelle'de gördük bu haberi. Endonezya'nın ilk trans kamu yöneticisi seçilmiş Bir köyden üstelik seçilmiş, kırsal bir bölgede e, halkın oylarıyla seçilmiş, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da Sikka bölgesindeki Habi köyünün yöneticiliğine seçilen Kelan, ismi Kelan, bir trans kadın olarak insanların bana verdiği desteğe minnettarım, köy yönetimini bana emanet ettiler e, diyor. İlginç de bir e, geçmişi olduğu yazıyor haberlerde. Kellen seçilir seçilmez pandeminin getirdiği zorluklarla karşılaştım Bu yüzden hemen bir gıda güvenliği programı oluşturarak tarlalara ekim yapıp mahsulleri halka dağıttım diye bir evet. e, açıklamada bulmuş. Bu arada zorluklarla dolu bir hayatı olduğundan bahsediyorlar. E, kendisinin. Katoliklerin çoğunlukta olduğu Habi köyünde 1986 yılında bir erkek ismi olan Hendelicus adıyla dünyaya gelen ilk ilkokuldan itibaren kendini bir kız çocuğu gibi hissettiğini söylemiş ve bu hatta kendisini bir katolik ruhban okuluna göndermişler. Burada eğitim almış fakat daha sonra giderek yani kendisini buranın dışarısına atmış ve kendi kimliğiyle yüzleşmeye başlamış. Gönüllü olarak AIDS hastalarına yardım etmeye başlamış bir zaman sonra. Daha sonra da köyüne dönüyor. Kuzey'in ölümünün ardından 2018'de köyüne dönüyor. Kısa süre içerisinde ise halkın sevgisini kazanmış köydeki insanların ve seçilmiş kendisi. Evet yani e, parası bittiği zamanlarda sokak sanatçısı ve seks işçisi olarak da çalıştığını ha, evet. belirtmiş Kelan. Bu dönemde yetkililer tarafından darp edildiğini ve tacize uğradığını da anlatmış kuzeninin ölümünün ardından 2018'de doğduğu köye biraz öncesinde dediğin gibi döndü ve şimdi bir dilekçe imza atıyor kendisi. Evet gerçekten Ona da bu çok bir günaydın diyelim. Kesinlikle bu, bu çok gerçekten önemli bir haber. Hani dünyanın en fazla Müslümanın olduğu e, bir e, ülkede bir azınlık mensubu, aynı zamanda bir seks işçisi, aynı zamanda bir trans kadın ve bir köyden eee Hani bizdeki herhalde muhtara denk geliyor sanırım. Burada köy yöneticisi denilen şey. Evet. Muhtar seçilmiş. Yani bu gerçekten. Tebrik çok çok Mayora önemli. Kelan. Büyük başarı. Evet. Tebrik ederiz kendisini bir kez daha. Biraz elimizde kalan son bir iki Türkiye haberine istersen geçelim. Hani az evvel bir söylemiştik süre. Muharrem İnce sokakları inmeye hazırlanıyor. 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacakmış. Bir günde memleket hareketi diyordu. Ama sadece o değil aslında bir süreden beri sokaklar biraz hareketli ülkede Bundan herhalde 3-4 hafta önceydi. Edirne'den ve e, Doğu e, tarafından e, hangi şehir olduğunu unuttum. Şimdi Hakkari'den dedi galiba. İki taraftan yola çıkmıştı HDP vekilleri. E, bir demokrasi ve barış ve adalet işte yürüyüşleri yapıyorlardı. Birçok defa polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Çeşitli işçiler e, Covid döneminde Ankara'ya yürüyüşler yaptılar. Yine engellenmişlerdi. Şimdi Muharrem sokakları ineceğini söyledi ama aynı zamanda DTK ve DBP yani e, Kürt Siyasal Hareketi'nin iki farklı oluşumu Demokratik Toplum Kongresi. DTK, Demokratik Bölgeler Partisi de DBP e, kentleri gezerek halk buluşmaları yapacağını duyurdu. E, HDP'nin başlattığı Demokratik Mücadele Programı'na katkı amacıyla sadece Doğu Bölgelerinde DTK ile birlikte 13 günlük Program çıkaran DBP 15-27 Ağustos tarihleri arasında e, sokaklarda olacağını e, açıklamış. Baskılara evet. karşı sokaklarda izlemişler. Geçtiğimiz Haziran ayında HDP'nin yürüyüşü öncesinde birçok kente giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı. Bakalım şimdi Muhar Muharrem İnce'nin yapacağı yürüyüşlerde, sokağa çıkma olarak tavir ettiği etkinliklerde de bir giriş çıkış yasaklanması gibi bir durumda karşı karşıya evet. kalacak Evet çok haklısın bakalım göreceğiz çünkü bir yandan da... E, İktidarı yakın medyanın muazzam bir ilgisi var kendisinden. Evet. Tuhaf bir şekilde. Muharemince de söylüyor. <gülüyor> Bu e, ilgi hayır alamet değil. Göreceğiz ben sokağa indiğimde ne yapacağınızı diyor. Bakalım. Son bir haberle e, programı kapatalım. T24'te yine Gökçer Tahincioğlu'nun haberi. Az evvel e, programın başında Van'daki özellikle insan kaçakçılar üzerine e, yaptığı haberi e, söylemiştik. Bir haber daha var. Bu da oldukça önemli. Kayyım protestosuna terör soruşturması diyor Gökçer Tahincoğlu. Emniyet fezlekesine göre Ahmet polis baskını, polis kaskını alıp zarar görmek için kendisine vurmuş. Öyle mi? Evet. İlginç değil mi? E, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını protesto için 20 Ağustos 2019'da bir yıl önce hemen hemen bugünlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmak istenen ancak polis müdahalesiyle engellenen ba ba basın açıklaması ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmış. ''Emniyet fezlekesinde hakkında soruşturma başlatılarak vekil olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan Ahmet Çık ile ilgili ilginç ifadeler yer aldı.'' diyor Tahincoğlu. ''Polisin sert müdahale sırasında darp edildiği gerekçesiyle rapor alan, çekilen görüntülerde darp edildiği yere düştüğü görülen Ahmet Çık için tutanakta kendine zarar vermek için polisin kaskını aldı ve kaskla kendisine vurdu.'' iddiası yer almış. İlginç. <gülüyor> evet. Olaylardan sonra Çevik Kuvvet Polislerinden bazıları bileklerinin incindiği, kollarında ayaklarında zedelenmeler oluştuğu gerekçesiyle sağlık raporu alıp bu eylemi yapan Ahmet Şık ve diğerlerinden de şikayetçi olmuşlar. Bu da ilginç, evet. <gülüyor> bu şekilde o zaman haftanın son Açık Gazetesi'ni kapayabiliriz. Evet, Açık gazetenin sonuna gelmiş olduk. Haftaya daha önce de duyurduğumuz gibi Ömer Bey istirahate devam ediyor olacak ama sağlık durumunda herhangi bir kötüleşme vesaire yok. Sadece stabil biraz daha dinleniyor ve kontrol altında olmaya devam ediyor olacak. Dolayısıyla biz de Can Tombil ile devam ediyoruz. Ben Özdeş Özbay. Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.